çe Merhaba kainat. Bugün 5 Mart Salı. Yıl 2013, ay 3, gün 64, Kasım 118. 1434 Hicri Rebiü'lahir 23, 1428 Rumi Şubat 20. Günün tarihi. 501 yıl önce bugün 5 Mart 1512'de haritacı Gerardus Mercator Hollanda'da bir Alman ailenin çocuğu olarak doğ doğmuştu. Mart ayında. Dünden devam. Bağlar ve meyve bahçesi. Şeftali, kayısı, erik gibi ağaçlar budanır. Fideliklerdeki ağaç fidanlarının budanmasına nihayet verilir. Ağaçların dipleri çapalanır, gübrelenir. Bağların budanmasına devam edilerek bitirilir. Taze asma çubukları dikilir. Devamı 7 Mart Perşembe. Yemek listesi gün yüz, gün 64. Fırında tavuk, iç pilav, salata ve krem karamel. Büyük, Büyük saatli mahalif takvimi. Merhaba Açık Radyo Rss 949 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı altında ikinci Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madracan, Tom Bil ve Mert Öztekin'den ibaret bir kadroyla berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Tommy Takır'a da bir günaydın diyelim. 5 Mart yani bugün 1933'te doğmuş, tam 80 yaşında olacaktı ama çoktan öldü. 49 yaşında 1982'de ölmüş Amerikalı bir blues şarkıcısı, yazarı ve piyanisti Ohio'da Springfield'da doğmuş ve çok iyi bilinen şarkılarından biriyle açılışımızı da yaptık işte onun High Heel Sneakers yüksek topuklu spor ayakkabılar. Evet tarihte bugün neler olduğuna da bakacak olursak büyük depresyon diye adlandırılan büyük ekonomik kriz sırasında 1933'te bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Delano Roosevelt bir banka tatili ilan edip bütün Amerika'daki bankaları kapatıp bütün mali şeyleri işlemleri de durdurmuş bir toparlama yapabilmek amacıyla bu yıllarca sürecek ve etkileri ancak 1960'larda duyulabilecekti. Bu önemli hamlenin. 1940'ta bugün Sovyet Polit Bürosu'nun yani Sovyetler Birliği'nin yöneticisi, yönetici elit ekibi savaş sırasında 23.700 Polonya'nın Polonya'nın İntelijent siyasından 23.700 kişiyi Ki 10, aralarında 14.700'ü bunların Savaş esiri Katin ormanı denen yerde Gizlice katletmiş ani gizli bir emirle Buna da Katin Ordusu katliamı diyorlar Üstün, Üstelik de o Savaşın Dumanı savaşın Sisi arasında da bu şey mal edilecekti öncelikle Nazilerin yaptığı bir şey olarak nitelendirilecekti. Çok sonradan ortaya çıktı bu Stalin yönetimindeki Sovyet Politbürosu'nun aldığı bir karar oldu. 1969'da Ant dergisinde yayınlanan İşgal Toprağı Kurt Köpeği başlıklı yazısından nötrü yargılanan Yaşar Kemal beraat etmiş. Türkiye'deki sayısız bu tip olaylardan birinin ilginç örneklerinden biri. Ta 1969'da da insanlar yazdıkları yazılardan dolayı yargılanıyorlardı. Bugün bile buna hiç kimse inanmazlık etmez çünkü günümüzde de problem olmaya devam ediyor. 1969'da Balıkesir'de de Akbaşlak köyü muhtarı aminli bir düğün tüzüğü hazırlamış ve mevlüt okumayan damatlara da ceza kesileceğini açıklamış. Uygulanıp uygulanmadığını bilmiyoruz. Ve sene kaç demiştiniz? 69. Yani Yaşar Kemal'in işgal toprağı kurt köpeği yazısından yargılanıp beraat etmesi ile aynı yıla denk gelmiş. 2000 Ülküte de Hayfa'da 17 İsrail'den 17 sivil Hamas'ın bir suikast bombacısı, intihar bombacısı tarafından Hayfa'da otobüste patlatmasından dolayı bir 17 sivilin de öldüğü belirtiliyor. Bilgiler bunlar. Günün haberlerine bakalım. Yine iklimle hava durumlarıyla açabiliriz herhalde. Evet e, bu sefer haberler iklimle alakalı en e, öne çıkan haber e, Japonya ve Rusya'nın Kamçatka bölgesinden geliyor. E, Japonya'da kar kalınlığı Japonya'nın kuzeyinde kar kalınlığı 2 metre ulaşmış ve e, Hokkaido adasında 4, 4 aynı aileden 8 kişinin ölümüne ulaşmış. Bu e, yoğun kar yağışı sebebiyle e, aynı zamanda. Rusya'da bulunan e, Kamçatka, Kamçatka bölgesinde bulunan Avançiski dağ kampındaki e, kampçıların da üzerine çığ düşmesi sebebiyle dokuz kişi de burada ölmüş. Yoğun bir kış yaşanmakta Japonya'nın kuzeyi evet. ve Rusya'nın Kamçatka bölgesinde. Japonya'da karbon monoksit zehirlenmesiyle e, gitmişler. Karbondioksit yazıyor ama yanlış yani yetkililer dört kişinin de donarak yaşamıyor. Evet dört kişi donarak ara, ara, ara, araçları kar altında kalan arabada karbon nonoksit zehirlenmesinden gitmişler. Dört evet. kişi de donarak feci şekilde hayatını kaybetmiş. Evet hava durumuyla ilgili esas olarak söyleyebileceğim şimdilik bu. Ve şeyde Evet diğer haberlere de Diğer bakalım. haberlere geçelim istiyorsanız iklimle alakalı haberleri notlarınızda e, Tekrardan bakabilme fırsatı bulabiliriz Zannedersem e, Tutanaklarla alakalı İmralı tutanaklarına dair Milliyet gazetesinin attığı manşetten sonra Gelen e, haberlerin Ardı arkası kesilmiyor e, BDP Genel Başkanı Gülten Kışanak'tan e, bir açıklama geldi. Bizim partimizden sızdırma, kelimesini tanımlanabilecek, sızdırma kelimesiyle tanımlanabilecek herhangi bir faaliyet asla söz konusu olmamıştır demiş. Ve e, gazetecileri aslında bir taraftan da fatura kesilmiş gibi duruyor. Dün yapılan parti toplantısında gazetecilerin genel merkeze girişine izin verilmemiş BDP tarafından. Ha, o zaman sorun çözülüyor. Genellikle böyle genel, oluyor. Evet. Genel merkezi kapattığın zaman. Gazetecilerin girmesini, haberleşme imkanını ortadan kaldırmış evet. oluyorsun. Sanki sehpanın üzerinde unutulmuş bir tutana gazeteci tarafından böyle ufak ufak parmak oyunlarıyla gidip oradan çekilip alınması, sonra da gazette de e, ifşa edilmesi gibi bir durum söz konusu. Fakat bu şekilde bu bir terada varmış. İnternet internet bağlantılarını da kesmişler mi partinin? O kadar detay vermemişler ama e, internet yani... bağlantısı olduğu takdirde de gazeteci girişine Kendileri zorlanacaktır muhtemelen izin kesildiği zaman internet bağlantılarını da kesmek lazım yani istirattan men etmeleri lazım kendilerini eskilerin deyimiyle neyse ben bu arada önemli bir e, çevre haberini de şunu da söyleyeyim hemen evet. madem tutanaklardan başladık devamında getiririz e, Abdullah Hocalan'ın kandil'deki e, kandille gönderdiği mektubu iletmek için Kuzey Irak'tan giden BDP milletvekilleri Aynı zamanda Barzani ile görüşmüş Neşirvan Barzani ile de görüşmüş Bu görüşmenin arkasından gelen Bazı açıklamalar var Bundan da bahsedebilme Fırsatı bulabiliriz Ve ondan sonra da gelen asker ölümleri var Birbirlerini vuran askerler intihar eden askerler Ya da intihar ettiği söylenen askerler var Vicdan Ziretçi evet. Ali Fikri Işık evet. evet ama sonradan zaten ama Dönme e, olanağını Pek bulacağımız bir günde yaşamıyoruz. Onun için e, sürüp götürelim haberleri. Yani e, şeyden de önemli bir haber var. O zaman onu da hemen ekleyelim. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılsınlar demesinden sonra PKK'nın Kandil'de tuttuğu askerler ve bir polisle bir kaymakamın görüntülerinin yayınlandığı belirtiliyor. İki yıldan beri PKK'nın elinde olan rehineler Kimi terminolojiyle tutsaklar kendileriyle yapılan röportajlarda durumlarının iyi olduğunu söylemişler. Barış sürecinin olumlu sonuçlanmasını dilemişler. Evet en uzun süredir e, PKK'nın elinde bulunan kişiler Asrubay Abdullah Çöp, Söpçülerle. Uzman Çavuş Zihni Koç tam 605 gündür e, burada rehin olarak tutuluyormuş ya da tutsak olarak o terminolojiden konuşmak gerekirse sak olarak tutuluyormuş ve hepsinin mesajları var. İnşallah hayırlı biter, süreç olumlu bitsin, iyiyiz, ailelerimiz bilsin gibi demeçler vermişler. En önemli demeçlerden biri de askerlerden Reşat Çeçan'dan geliyor. Kendi kardeşinin gerilla olduğunu belirtmiş, PKK'lı olduğunu ve dağda karşılaşsak birbirimizi vuracağız. Bir an önce bu kan durmalı demiş gayet dramatik bir açıklama, hatta trajikte de denebilir. Şimdi tekrar bir an için şeye dönebilirsek Türkiye'den bu çevre ve daha doğrusu hem iklim hem çevre durumları ile ilgili Fırat ve Dicle'nin sularının %30 azalacağına dair bir tespit var. NASA'dan da geliyor aynı şey. NASA'nın Water Resources Research'te yayınlanan yani su kaynakları araştırmasına göre Orta Doğu'daki Yeraltı suyuna artan talep Ve kötü yönetim Ve ilaveten son kuraklık Bu üçü birleştiği zaman Neredeyse Lut Gölü büyüklüğünde tatlı su Kaybedildiği Türkiye, Suriye, Irak Ve İran'da Dicle ve Fırat nehirleri Havzası boyunca yer alan bölgelerde Tatlı su rezervleri 144 km Küp azalmış Ve böylece 7 sene boyunca çift uydudan elde edilen verilerin incelendiği araştırmaya göre kaybın %60'ı yeraltı sularının pompayla boşaltılmasından 5'te 1'de azalan kar yığınları dahil olmak üzere kuraklığın etkilerinden kaynaklanıyor deniyor. Yani büyük bir kuraklığa doğru kuraklık tehlikesinin belirdiğini hem NASA çift uyduyla gözlüyor bir de Serkan Hocanın haberine göre Bugün Radikal Dede, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Ömer Lütfi ve araştırma görevlisi Deniz Bozkurt'ta TÜBİTAK desteğiyle 2,5 yıl iklim değişikliğinin Fırat ve Dicle Nehirleri üzerindeki etkilerini izleyip saygın Journal of Hydrology Hidroloji dergisinde yayınlıyorlar sonuçlarını. Böylece her iki nehrin akımlarında da Fırat'ta da Dicle'de de Mezopotamya'nın bu muazzam medeniyetlere kapı açan iki büyük ırmağının yüzde otuza kadar varan bir azalma akımlarında görülüyor. Bir taraftan da sıcaklık artışı kar örtüsünü azaltırken öbür tarafta da kar örtüsü erken eritilecek. Ve böylece debiler gelecek Şubat ayından itibaren yükselecek ve bulgular Profesör Şen'in ifadesine göre su kaynaklarının iklim değişikliğinden dramatik bir şekilde etkileneceğini gösteriyor. Yani zaten hali hazırda etkilenmiş süre bir Lüt Gölü büyüklüğündeki alanın tatlı su alanının ortadan kaybolduğundan bahsediliyor ki bunu da artık uzaydan bakınca görebilmek de mümkün olması işin. ...daha trajik boyutlara geldiğinde gösteriyor galiba. Ama işin kötüsü... ...bu daha başlangıç olarak da ele alınabilir. Ve Fırat ve Dicle zaten... ...pek çok çatışma çıkartma ihtimali yüksek olan iki nehir... ...çünkü iklim değişikliğiyle beraber su kaynakları... ...yiyecek kaynaklarının da... ...tükenmesine, kıtlığına yol açacak. Tabidir yani bu bölgede Mümbit Hilal'di bir zamanlar da Verimli Hilal denen bölgenin bir parçası Ama artık Aynı verimlilik şöyle dursun Tersi bir durum Savaşlara yol açacak Bir durum Zaten iklim değişikliği de buna tuz biber ekecek Yönetilebilir bir şekilde üzerinde Çalışma yapılması gerekiyor demişler bir Suriye ile Irak ve Türkiye arasında Bir çalışma görüyor musun? yönetilebilir bir şey. Sulama sistemini değiştirmek için. Yönetilebilir yani. bir şeyden bahsediyorsunuz? Suriye, Irak ve Türkiye evet, yönetimleri arasında. E, yani tam tersi bir cümle bulabilsek belki onu kullanmak daha doğru olabilir. Aynen ama. öyle. O yüzden de haberin çok ıı, önemi var. Büyük bir su, her şey yaşam demek olduğu için tarım, turizm her şey demek. Biz Sadece durum tespiti yapıyoruz. Çözüme politikacılar karar verecek diye konuşmuşlar. Evet bir de uzaydan baktığınız zaman bu suların yer üstündeki veya yer altındaki suların zehirli olup olmadığı görülmüyor değil mi? Çünkü bu bölgelerin yakınlarında çok yakın bir zamanda patlak vereceği söylenen, fracking denilen bir yakıt sistemine doğru gidecekler. Çıkarma işlemleri. Ama o yani... Peka. Çok daha sonraki başka bir sorundan bahsediyoruz. Yani aslında Şu anda hepsi Aslında birbirine zincirleme olarak da Muazzam bir mi? kuraklığın ve su savaşlarının eşinde olduğumuzu gösteren son derece kaygı verici bir haber. Fracking'e daha henüz öyle bir kaynak aramasına ve girişimine geçilmedi. Onu da ayrıca tabii kaygıyla takip tamam. etmek gerekiyor ama Sorun şu anda büyük bir kuraklığın peşinde olması Orta Doğu'daki bu bölgenin bizi de çok yakından ilgilendiriyor doğrusu. Günün en tatsız haberi bu bir yandan da işte Fracking şey kan, Kanada'dan gelen Tarsand denen Katran bunlarıyla ilgili karara doğru gitmekte olduğunu gösteren uğursuz belirtiler de var. Bir yandan da Obama petrolcülerle golf sopası sallarken. Evet devam edelim şimdi. Aslında Kaya dedik. As bu konuyla da alakalı ufak bir haber var. Ee, hafta sonu gelen bir haberdi bu. Dün verebilme fırsatı bulamadık. Bakan Taner Yıldız Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız. Konya, Ankara ve Kırşehir'de Kaya ile ulaşılan bir takım bulgularla ilgili henüz bir netlik yok bu bulgulara dair. Diye bir açıklama yapmış fakat Diyarbakır'daki çalışmaların da devam ettiğini söylemiş. Evet her zaman hem petrol bulunur hem kaya gazı araştırmaları da devam eder ama ana hattı itibariyle büyük tehlike başka yerde haberinde. Evet Türkiye'den birkaç da e, derin haber var. Mesela Başbakanlığının talebiyle Nijeryalı Festus Okey'in... Beyoğlu polis merkezinde öldürülmesini inceleyen İstanbul Valiliği İnsan Hakları Kurulu çok önemli, üç temel hakkın ihlal edildiğini belirten önemli bir rapor yayınlamış. Polisin önemli delilleri kaybettiğine de dikkat çekmiş. Bu da İsmail Saymaz'ın haberi yani polisin aleyhine sonuç doğurma ihtimali bulunan her vakada kamera kayıtları bulunamıyor diyor 20 Ağustos 2007'de bundan 6 sene yaklaşık 6 sene önce gözaltına alındığı Beyoğlu polis merkezinde ölmüş ve mesela içerideki kameraların o gün kayıt yapmadığı ortaya çıkarılmıştı İsmail Saymaz'ın kitabında da bununla ilgili çok ayrıntılı önemli detaylar vardı şimdi de önemli bir rapor. Karakolda kayıtlar kaybolmasın deniyor. İnsan hakları kurulu uyarıyor. Ve götürülüşü, getirilişi var ve götürülüşü var. Evet, yanında bir polis memuruyla beraber elleri galiba arkadan kelepçeli olarak eee karakola getirilişi var. Ardından götürülüşü de iki polisin elleri arasında baygın bir şekilde kaygı tutun bu götürülüşü var. Baygın ya da öyle bilmiyorum. Evet. Ee, Nedürümde olduğunu artık bu iki kesin var. ve e, polis aleyhinde suç doğurma ihtimali bulunan e, hemen her olayda resmi kamera kayıtlarının teknik nedenlerle bulunamaması ciddi şüphelere neden olmakta ve bu hususta daha ciddi tedbirlerin alınması gerekmektedir de bu uyarısı bu uyarı da yapılıyor haberin içerisinde. Peki bu tespit nerede yapılıyor? Yaşam, adil, yar, yaşam, adil yargılanma, kişi özgürlüğü ve güvenlik e, haklarının ihlalin tespit edildiği bir rapordan bahsediyoruz. Yargılanma devarken, Festus Hokey'in yargılanması devam ederken Avukatı Arktikin Ocağın 9 Kasım 2011'de Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nın e-mail, e, bu başkanlığa e-mail gönderip Festus Hokey'in ölümünün incelenmesini istemesiyle başlıyor aslında hikaye ve Başbakanlığın yönlendirmesiyle İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu 30 Nisan 2012'de de yardımcı doçent doktor Murat Önok ve Sinan Bayırdır ve avukat avukat Kaya Kartal ve Mustafa Gökkaya'dan oluşan bir komisyon kuruyor. Bu komisyonun çıkan bu komisyondan çıkan uyarılardan bahsediyoruz. Polisin yetkisini aşmasından bahsediliyor. Yaşam hakkı ihlalinde şüphe yok deniyor. Yani olayın oluş şekli tartışmalı olsa da devletin koruma ve gözetimi altında bulunan bir kişinin öldüğü açıkça deniyor. açıkça deniyor. Şimdi işin ilginç tarafı böylesine karanlık bir olaya, olayın hakkında böylesine iyi bir rapor çıktı diye sevinecek duruma geliyor Türkiye'deki evet. ironik çelişkili. ...hallerden biri bu. O zaman ironi demişken ve polis demişken... ...bir haber daha var. Çok ufak ondan da bahsedebilme... ...fırsatı bulalım. Bayrampaşa... ...Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde... ...polis memuru SK'nın... ...komiseri SA tarafından önce kendisine... ...selam vermediği gerekçesiyle azarlanıp... ...sonra komiserler gazinosu denilen... yere kapatılarak 8 komiser tarafından... ...dövüldü iddiasıyla... ...açılan idare soruşturma netleşmiş. Biraz uzun bir cümle oldu ama... ...soruşturmada dayak yenen polis... ...daha fazla ceza almış... Yani sekiz komiser e, bir polis memuru dövüyor ve e, ceza dayak yiyen polisin daha fazla e, aldığı bir cezadan bahsediliyor. Yani evet. Ve çelişki her yerde gibi evet. görünüyor. Eğer polis bir başka gene demin ilk ağızda söylemeye çalıştığım şeylerden biri de e, gene aynı şekilde korkunç bir duruma ...sevinme durumu... ...ortada... Ee, ...var yani Samatya'da Ermeni kökenli... ...yaşlı... ...Ermeni bir yaşlı kadını öldüren ve bazı yaşlı kadınları da... E, ...soygun... E, ...gasp eden... ...bu Türkçe iyi bir Türkçe değil ama... ...bazı yaşlı kadınların da... ...paralarını alan... ...zanlı yakalanmış... ...şimdi burada Murat ne adlı... ...Ermeni zanlının... ...benzer suçlardan sabıkası olduğu belirlenmiş... E, ve bunu mesela Star gazetesi etnik değil Adi cinayet başlığıyla veriyor. yani adeta sevin herkesin rahatladığı gibi bir sonuca kapılıyoruz sonuca varmamızı gerektirecek bir nitelikte haber Çünkü, Samatya katili yakalandı ee, ve Ermeni halkının yanındayız, ırkçılığa geçit vermeyeceğiz diye de bir gösteriden bir görüntüyü de üstüne koymuş. Bakın gördünüz mü yani? Evet. Öldüren de kendisi de aslında Ermeniymiş. Ermeniymiş evet. diye ama buna sevindim, sevindim bir... Türkiye'de yaşıyoruz. Yakalanması Şimdi, çok ilginç belki çok ufak ondan bahsedebiliriz. Çünkü gündemi epey bir süre meşgul etmişti bu e, zanlı. Samatya'da yaşanan yaşlı kadınlara yönelik bu saldırıdan sonra İstanbul polisi bölgeyi yoğun bir kontrol altına almıştı. Ve polis bölgelerinde bekar evleri ve pansiyonlarla yaptığı taramalarda sırasında şahsın kamera görüntüleri Fatih Vefa'da birlik apartmanında yer alan pansiyonda e, kalan kişilere de gösterilmiş. Pansiyondaki kişilerin bu adamın yürüyüşü bizim Murat'a benziyor e, şeklindeki ifade vermeleri üzerine Murat ne gözaltına alınmış e, ne de Murat ne de olayla ilgili polise verdiği ifadesinde hatırlamıyorum bilmiyorum demiş. Fakat şöyle bir durum var. E, alınan kan örnekleri e, Marit'sa Küçüğün öldürülmesi olayında yaşlı kadının çantasının içinde bulunan zarfın üzerindeki kan örnekleri e, Ne'nin alınan kan örnekleriyle birebir benzerlik olduğu, aynı olduğu ortaya çıkmış. Evet, üçü Ermeni asıllı ...beş kadına yönelik saldırının faili olarak yakalanmış. Önce inkar, sonra da kabul etmiş. Peki neden diye vatandaşlarınıza saldırdınız şeklinde bir soruya da hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerdim demiş. Bu Cihan Haber Ajansı'nın fotoğrafıyla Hürriyet'ten. Peki tek başına mıymış acaba? Yani çünkü bu haberin öncesinde organize bir iş olduğundan kamera hayır, hayır, kayıtlarından yok. bahsediliyor. tek başına değil. deniyor şimdi. Şimdi sabah saatlerinde ortaya çıkan haberin ardından da bir editörün notu var Ağustos'ta Hepimiz Samadlı Yalıyız'ın altından fiyasko çıktı. Hepimiz Ermeni izciler şimdi nerede tarzında yazılar ve yorumlar da vakit kaybetmeden haber sitelerinde yer buldu. Bu etik dışı tutumun öne çıkarılması gerekenleri gölgelememesi gerekiyor diye bir not koymuşlar. Burada birinci öne çıkması gereken ırkçılıktan fazlasıyla zarar görmüş bir azınlığın yani Ermenilerin başına gelen olaylara Türk, Kürt, Ermeni herkes Ermeni komşuma dokunma diyerek duyarlılık göstermişti. İkincisi muhtemelen bu duyarlılığın da etkisiyle emniyet birimleri örnek bir çalışma yürüterek olayı aydınlatmıştır. Burada tek arzu edilenin olayın aydınlatılması olduğu için akla gelen ilk ihtimalin değil de akla daha zor gelebilecek bir ihtimalin sonuç olarak çıkması yukarıda bahsedilenleri gölgede bırakamaz. Zira eninde sonunda adaletin karşısına çıkacak ırkçı sahiplerle cinayet işlemiş bir katil de gereken cezayı alacaktır. Gasp için cinayet işlemiş adi suçlu da gereken cezayı alacaktır. Öte yandan hükmü verilmediği sürece herkesin sanık olarak adlandırılması gereğini de unutmamak gerekiyor. Ayrıca da demin konuştuğumuz şey yani sanılan gazetecilerin neden vatandaşlarınıza saldırdığınız sorusu da çok sorunlu tabi. Evet. Vatandaşlarınız denilirken soydaşlarınız kastediliyor muhtemelen. Daha önce herhangi bir suçluya neden vatandaşlarınızı soydunuz veya neden vatandaşlarınızı öldürdünüz diye bir soru sorulduğunu... Hatırlıyor muydunuz, duymuş muydunuz acaba diye sormuşlar. Mesela kadın vatandaşlarımız nasıl olabilir? Kadın vatandaşlarımıza nasıl saldırıyorsunuz diye erkek vatandaşlarımıza soranlar var mıdır acaba? Ya da böyle muhabirler var mıdır? Çünkü bu da en büyük sorunlardan bir tanesi olarak geçiyor. Olarak karşımızda çıkıyor. Devam edeceğiz. Taraf ara vereceğiz. Evet. Tarafta da çok önemli bir şey var. O da kadın meselesiyle ilgili zaten. Taraf muhabiri Tuğba Tekerek'te. İstanbul'da bir kadın sığınma evine kimlik değiştirerek girmiş. Yani şiddet gördüğünü söyleyerek girip bir muhabirlik röportaj yapmış. Kadın süründürme evi diye nitelendiriyor. Şu şekilde özetliyor. İçeride bir sürü kadın ağır kuku. Ve... evet bakarız şimdi. Açık Gazete This moment in a bar Drunk, drunk She asked me could she drive my car Now let me tell you how my car got jumped I got drunk, I really got drunk Now when she first got in I started to grin Cause man, she was driving real neat use my feet Cause I was drunk Drunk I spent my unemployment check all shops Drunk Drunk My baby's gonna ring my name Now let me tell y'all huh, I went to phone She got drunk I really got Tommy Tucker, Drunk, Sarhoş adlı parça dinledik kendisinden. Tommy Tucker 1933'te bugün doğmuştu, 80 yaşında olacaktı fakat bunu görmeden çok çok önce 9 yaşında 1982'de hayata veda etmiş önemli bir bluzcu, hem piyanist hem şarkı yazarı hem de şarkıcı. Ona bir günaydın daha dedik. Açık Radyo burası 94.9 ve devam ediyoruz. Bıraktığımız yerden de kadın meselesinde sığınma evinde 3 gece geçirmiş olan Tuğba Tekerekin söyledikleri var. Evet, e, Kadın e, sığınma evinde 3 gece geçiren Tuğba Teker'in e, izlenimleri şu şekilde aslında. E, 20 kişilik sığınakta, sığınak olarak e, nitelendiriyor. E, 70 kişi kalıyor. Bir yatakta genelde 2 kişi yatıyormuş. Çocuklarıyla aynı yatakta yatan 3 kişi e, çocuklarıyla aynı yatakta 3 kişi yatan da var 4 kişi de ciddi bir hijyen sorunu varmış su yok sabun bitmiş tuvalet kağıdı ise hayalmiş ve e, çoğu kadın ve çocuğun hasta olduğunu yazmış e, Tuğba Tekerek ve kadınların, kadınların yazılan ilaçları alacak parasının dahi olmadığından da bahsetmiş psikologlar da e, bir kadına günde 20 dakika ayırıyormuş Din görevlisi ise iki saat ayırabilme fırsatı bulabiliyormuş. O Bu evet, kadın sığınma din, evlerinden bir tanesinde. Din daha ağırlıklı olarak yardıma geliyor herhalde. Önce evsiz muamelesi yapılmış kendisine. ve evsizlerin kaldığı bir tesise göndermeye kalkmışlar tekeri. Sonra da memleketine göndermişler. Nihayet alo 183 aramışlar ve sığınma evinin yolunu tuttuk diyor. Ağır koku, senin de demin söylediğin gibi Can, çoğu hasta olan ağlayan çocuklar o kadar kadını bir yere doldurursan bir çözüm de üretmezsen olacağı bu demiş. Evet ee, ve bir kadın da böyle özetlemiş durumu. Burası istasyon sığınak diyor. Yani şiddet mağduru kadınlar önce buraya getiriliyor. Başka sığınaklarda yer açıldığı zaman oraya naklediliyormuş. E, Tuğva Tekerek, benimle konuşan görevli. ...nakil hiç belli olmaz... ...bir ay da sürebilir... ...daha fazla da sürebilir diyor... ...bu yataklarda ikişer kişinin yattığı... ...hatta bazen dört kişinin yattığı... ...sığınak olarak... ...kadın sığınma evinde... ...kadınların bu süre içerisinde... ...alabildiği tek uzmanlık desteği... ...psikologlarla yapılan görüşmeymiş... ...psikologlar da her gün yeni gelen... ...bir sürü kadınla görüştüklerinde... ...ayırdıkları süre çok sınırlı oluyormuş... ...çok ayrıntılı şeyler var evet... ...yani bunu... Kendisini röportajın, kendisini muhakkak okumanızı tavsiye ederek bitireceğiz maalesef. Ama tek sığınma evlerindeki tek etkinliğinde dini sohbetler olduğunda belirtmek gerekiyor galiba. Diyanet İşleri Başkanlığından gelen görevliler de çarşamba ve perşembe günleri ikişer saat kadınlara kendi pencerelerinden dünyayı anlatıyormuş. Bu arada kadınları çok ihtiyacı... Olan ama sığınma evinde bulunmayan şeyleri de yanında getiriyormuş bu dini evet, görevler. Her gün 5 kadının öldürüldüğü Türkiye'de sadece 106 sığınma evi var. 35 ilinde, 81 ilden 35'inde ise şiddet mağduru kadınların gidebileceği herhangi bir sığınma evi de yok. Bir de son olarak şeyden de bahsedelim. Yani iş görüşmesine. Giderek kendi durumunu Kurtarmaya çalışan bir kadının iş görüşmesine gidememesi durumu var Çünkü yol parası yok Böyle de problemler var Son bir ekleme yapayım Sığınma evindeki e, hijyenik problemleri de olan Yani kilot problemi olanların müdahalesiyle çözülmüş Mesela e, Müdahaleyle çözülmüş bu Ama e, kadınlar dini görevlerinde Çok güzel pasta börek getirdiğinde Eklemişler Tuğba tekerekte Verdikleri mülakatta Evet bu böyle Şimdi bunun dışında şeyin önemli, Türkiye'den bir önemli haber de Müslüm Gürses'in cenazesinin cenaze töreni. Müslüm Gürses, Arabesk şarkıcı gerçekten de Müslüm baba sevgisi mezara kadar dendiği gibi olduğu anlaşılıyor İstanbul Teşvikiye Camii'nde. Son yolculuğuna uğurlanmış Şarkıcı Müzisyen Müslüm Gürses Öz evlatları yalnız bırakmamışlar nişan taşında omuzlara Aldıkları naaşı seni unutmayacağız Sloganları ve tekbirler eşliğinde de Defnetmişler Gerçekten Büyük bir izdiham yaşanmış Ve hatta Şeyden de bahsetmek Zaman zaman da Arbede ve yaralanma Olaylarına da ...rastlandığı da görülüyor. Eşi muhterem Nur... ...acısını... ...onun gibi biri bir daha gelmeyecek... ...sözleriyle dile getirmiş. Gürses'in cenaze namazının kılındığı... Teşvikye cami... ...tarihi günlerinden birini yaşadı... ...ve izlem nedeniyle yaralananlar oldu... ...diyor. Bir başka haberde de. Evet... Ee, i̇sterseniz buradan bir başka konu olan bu asker cinayetleri evet. geçebilme fırsatı bulabiliriz. Ee, artık kural haline gelmeye başlayan bir istisna halinden bahsedebiliriz. Ee, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda nöbete giden iki asker arasında çıkan tartışmanın kanlı, ol kanlı bittiğinden bahsediliyor. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre. Olay geçen cumartesi günü saat e, 17 sıralarında... Hakkari daha komanda ve tugay komutanlığında meydana gelmiş. Nöbet değişimi sırasında nöbet değişimine giden askerler, er rütbesiyle giden askerler Ahmet Demir ile Ramazan Altay arasında üst devre, alt devre meselesi yüzünden tartışma çıkmış. Tartışma karşılıklı hakarete ve kavgaya dönüştükten sonra iddialara göre er Ahmet Demir alt devresi olan Ramazan Altay'ı boğazını sıkmış. Bu sırada Ramazan Altay'da yanındaki piyade tüfeğini Ahmet Demir'e doğrultarak tetiği çekmiş. Evet böyle bir haber var. Arkasından bu, bununla ilgili bir dizi e, haberi bir arada da konuşabiliriz herhalde. Evet, evet, bu olayın devamı da var. Ee, bu göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybeden askerden sonra onu vuran e, Er Altay'da nöbet kulübesinin kapısında kendisini içeri kilitleyerek... Ee, beklemeye başlamış Ve ikna edilmeye çalışmasına rağmen iddialara göre e, Altay seri ha, aldığı Piyade tüfeğini tekrar kendisine çevirip Tetiğe basmış ve o da Üç kurşunla beraber intihar etmiş İki i̇şte. asker de bu şekilde Ölmüş ee, Ve otobüsleri yapıldıktan sonra da Ailelerine gönderilmiş Babalardan biri Ali Demir Olayın aydınlatılması için Avukat tutacağım ve komutanları mahkemeye vereceğim Diye konuşmuş ...çok sayıda... ...bu tarz çok sayıda haber geliyor... ...Hakari evet. daha... ...Vayet Komando Tugay Komutanlığı... ...bir istisna sayılmaz... Hiç. Evet. ...buna benzer bir haber de... ...10 gün önce Elazığ'da askerde intihar ettiği açıklanan... ...Mazlum Aksu'nun ailesinden geliyor... ...intihar şüphesini... ...aslında şüpheleniyoruz... ...işin peşini bırakmayacağız diyor ailesi... ...oğulları 10 gün önce Elazığ'da... ...görevli olduğu askeri karakolda... ...intihar etmişti denilmiş... Ve radikalden Enis Tayman'a konuşan kardeş Mecnun Aksu da intihar etmek isteyen ve sağ elini kullanan biri neden G3 tüfehini sol şakağına dayayarak kendini öldürmeye çalışsın ki diyerek şüphelerini dile getirmiş. Ve kardeşinin Kürt olması nedeniyle ayrımcılık gördüğünde iddia etmiş Mecnun Aksu. Otopsi raporunda kendi ellerine ulaşmadığını ancak şüpheli olarak nitelendirdiği intihar olayının peşini bırakmayacaklarını ifade etmiş. Ki mazlum sağ elini kullanan birisiydi ama G3 gibi 6 kiloluk ve 1 metrelik bir silahla sol çakanı nasıl vuruyor ee, diye soruyor kardeşi de. Evet gerek istatistiksel olarak gerekse de olayların hukuka geliş meydana geliş şekli açısından pek çok şüpheli e, vaka var devamını getirelim ama gene Hakkari'ye dönecek olursak Çukurca'da bu sefer 28 Mayıs 2009'daki el yapımı patlayıcı infilakı sonucu 7 askerin ölmesine ilişkin davada 22 yıl 6 aya kadar da hapsi istenen jandarma uzman çavuş Fatih Taylan Çeker patlayıcıları görev yapan personeli korumak için yerleştirdiklerini söylemiş ve vicdanının Rahat olduğunu da sözlerine eklemiş. Bir kişi raporunu eleştirmiş. Benim evimin önüne havan vermesi düştü. Çukurca'nın ne olduğunu anlamak için Çukurca'da bir hafta kalmak lazım. Bırakın Han Tepe'yi bilir kişi raporunu hazırlayanlar Çukurca'yı bile görmemişlerdir. Beratımı istiyorum. Ben görevimi yaptım. vicdanım rahat demiş. Dava devam ediyor. Sanık avukatlarına savunmalarını yapmak için süre vermiş mahkeme. Evet bir diğer haberde vicdanı Ali ve yazar aynı zamanda ee, Ali Fikri Işık'tan geliyor. Firar ettiği gere gerekçesiyle Ali Fikri Işık tekrardan tutuklanmış ve duruşmalara savunmasını ana dili olan Kürtçe ile yapan Işık İstanbul'da e, salı verileceğini inandığı duruşmasına bekliyormuş. E, hakim karşısına çıkan Işık yargılandığı davadan bir ay on gün ceza almıştı. E, bu karar özgürlüğüne kavuşacağını beklerken e, yazarın Duruşma öncesi askeri birliğine teslim olmadığı ve bu yüzden de firar etki gerekçesiyle tekrar tutuklanmasına neden olmuş. Ee, ve Ali Fikri Işık da kendisine karşı bilinçli olarak hukuksuz uygulamaların yürütüldüğünü ifade etmiş. Ve bugünden itibaren bu uygulamaları da bugün olarak nitelendirilen de e, dün e, bu uygulamaları protesto etmek için askeri cezaevinde açlık grevine gireceğini de açıklamıştı. Onu da bir hatırlatalım. Evet ve şey de ekleyelim. Arda Alan taraf spor yazarı Ali Fikri Işık gibi o yazmış Ali Fikri Işık üzerine bir yazı dün bloklar arası bağlantı adlı köşesinde ve kendisinin de Ali Fikri Işık'ın oğlu olduğunu söylüyor. Ve olayı da yani tutuklandığı 227 Şubat'tan bu yana Edirne askeri cezaevinde açlık grevinde zaten yani vicdani reddini açıklamış askerliği reddeden birini askeri birliğine teslim olmadığı gerekçesiyle firar suçundan yargılıyorlar burada bir evet. komedi diyor bir yana tıpkı diğer vicdani redçilere yaptıkları gibi aynı suçtan insanları defalarca mahkum etmeleri tam bir saçmalık demiş ve sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlatılmış gerek Facebook'tan gerekse de Twitter'dan buna ulaşabilirsiniz diyor. Bu yazıyı da bu şekilde detayını da veriyor. Evet hafta sonu yapılan benzer bir haberde Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düşmana yardım suçu ve göre emre itaatsizlikle yargılanan Bradley Manning... E, ...yargılanmaya başlamıştı... ve e, ...savunmasını da veriyor... Manning 20 yıla kadar... ...hapis cezası... Belki, ...belki de ömrünün tamamını... ...hapiste geçirmesine neden olabilecek bir cezayı... ...alabileceği de söyleniyor... ...şöyle o yani... ...daha... E, Manning e, ...mahkemede... ...Wikileaks'te... ...sızan haberlerin... ...yani sır kabul edilen... ...belgelerin... ...bir kısmını Wikileaks'e... ...geçirdiğini itiraf ediyor... ...ve diyor ki... ...Amerikan ve dünya kamuoyuna... ...aslında Amerika'dan bahsediyor... ...tabii evet. kendisi... ...savaşın gerçek bedelinin... ...ne olduğunu gösterebilmek... ...ve yabancı... ...dış politika hakkında da... ...bir tartışma... ...başlatmasına yardımcı olmak... ...istediğini söylüyor... ...ve... Orada Amerikan sisteminde ceza sisteminde suçlu suçsuz vaziyeti var ya kabul ediyor musun diye 10 olayda e, cezasını düşürülmesi için suçluluğu olduğunu kabul ediyor ve bunların da maksimum cezası 20 yıl hapiste fakat e, mesela düşmana yardım etmek gibi şeyleri asla kabul etmiyor. Ama buna karşılık da e, askeri savcılar cuma günü e, hayat boyu e, hem de serbest bırakma şartları olmaksızın parol denilen e, şartlı salıverilme olmaksızın e, ömür boyu hapis isteyeceklerini çünkü e, çeşitli suçlar arasında düşmana yardım da olduğunu söylüyorlar. Evet, düşman olarak kim olarak? Düşmanın kim olduğunu belki de tekrar hatırlatmak gerekir. Bradley Manning'in gönderdiği ...Vikilix'e gönderdiği dökümanların arasında bulunan e, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Collateral Murder adlı bir video vardı. Bu Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bir helikopterinden aşağıda bulunan sivillere, gazetecilere... ...ve yardıma gelen insanlara karşı yapılmış, vurulduktan sonra yardıma gelmiş insanlara yapılmış bir saldırının videosuydu. Eğer bu insanları e, düşman olarak görebiliyorsanız... E, Bradley Manning'in de düşmana yardımcı olduğundan da pek rahat bahsedebilirsiniz galiba. Evet... Biz Bradley Manning'iz başlıklı bir önemli yazı yazdık Chris Hedges. Bunu 9.30'dan sonra da tekrar güven dereyle konuşma fırsatını da kısmen bulacağımız bir olay bu. Bradley Manning olayı. Çünkü vicdan konusunu konuşurken... ...açık bilinç programında sık sık aklımıza gelen konulardan biri... Chris Hedges Pulitzer ödüllü gazetecilerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Chris Hedges Truth Dick sütununda yazıyor ki yani binler yüz binlerce sızdırılmış şey belge aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'daki savaş suçlarını ve hükümetin de kötü yanlış uygulamalarını hukuka karşı uygulamalarını da sergiliyordu diyor ve Manning'in mahkemeye yaptığı ifade verdiği ifade gayet güçlü ve şeyi ifade eden bir şeydi, bir deklarasyon niteliğindeydi diyor. Yani deklarasyonda şöyle bir şeyin önemi var. Vicdanı kişisel güvenliğinin hatta kariyerini sayabilmenin ve üstelik de özgürlüğünden de vazgeçebilmenin bütün bunlardan vazgeçmeyi de kamunun kamu yararı denen şey için, kamunun iyiliği için yapabilmenin bir örneğiydi. Bayağı önemli bir deklarasyon verdi diyor. Ve yani e, karşı çıkış, baş kaldırı eylemlerinin ahlaki olarak, manevi olarak önceliği olduğunu ortaya koyuyordu diyor. Manning şüphesiz ki bunun bedelini pek çok yılla belki ömür boyuyla bütün 25 yaşındaki bir adam Manning ömür boyu hapiste yatarak ödeyecek bunu. Kesinlikle ödeyecek ama biz de ödeyeceğiz diyor. Yani Bradley Manning'e karşı girişilmiş olan savaş hepimize karşı girişilmiş bir savaştır. Sadece 25 yaşındaki bir askerin bir sözünü dinleyerek bütün dünyaya böyle ayrım gözetmek sizin katliam, savaş suçları, işkence ve kötü muamele, zorbalık gibi kendi bizzat kendi hükümetimizin Amerikan hükümetinin ve Irak ve Afganistan'daki işgal güçlerimizin gerçekleştirdiği şeyi açığa koymakla bu cesareti göstermekle kalan birine göstermekte olan birine yapılmış bir şey değil sadece diyor aynı zamanda. Güvenlik ve gözleme, gözetleme devletinin e, serbest basından, özgür basından ne kaldıysa geriye onu da silip süpürme. Yani basının temel görevi anayasal bir haktır diyor. Kendi iktidarının, iktidarda olanların e, su, işledikleri suçları açığa çıkartması bir hak anayasaya geçmiş bir haktır diyor. Türkiye'de de aynı şey. Basın özgürlüğünü garanti ediyor anayasal bir hak. Ve bugüne kadar bir kamuoyu bilgi şeyi öğrensin diye gerçekleri öğrensin diye birçok şey feda etmiş yalnız bireyler işte Daniel Ellsberg, Don Ridenour Deep Throat diye adlandırılan geçenlerde ölen oyun bozan ve Bradley Man Mannings düşmana Yardımla suçlamanın çok ötesinde insanlardır diyor. Şimdi de John Kerryaku mesela girdi. CIA analizcisi e, Amerikan hükümetinin işkence kullandığını ispatlayan belgeleri koyduğu için diyor. 30 ay yatacak diyor. Yani biz bu tip şeylere, devletlere, enformasyon yani boşluğu yaratan devletlere verilmiş bir ad var. Bunu biliyoruz gayet diyor. diyor. Onun da adı totaliter devletlerdir diyor. New York Times'in, El País'in, Der Spiegel'in, Le Monde'un hepsi e, Manning'in gönderdiği materyali kullanan bu gazetelerin korkaklıkları utanç vericidir diyor. Hiçbir şey yapmıyorlar diyor. Türkiye'de de bazı gazeteler kullandı. Evet. Şimdi Manning davası niye hiç geçmiyor Türkiye'deki bu gazetelerde de? Ortak bitti galiba. Evet, yani çok ağır bir durum. Evet, Türkiye'deki gazetelerde eğer Menik darak alakalı bir haber bulmak isterseniz epey bir uğraşmanız gerekecekti. Belki çok alt bir alt satır altında bulabileceğiniz bir şey vardı. Ya Ama da çok öyle olmamalıydı işte, çünkü hepimiz Bradley Manning'iz derken. O da onu söylüyor. Bununla alakalı ufak bir haber var. Zaman Gazetesi'nden fakat Zaman Gazetesi'nin İskandinavya ekinden geliyor. Sızıntının kaynağı Bradley Manning Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi deniyor. Ve İzlandalı bir milletvekili tarafından da Nobel Komitesi'ne yazılan bir mektupla beraber Bradley Manning'in Nobel Barış Ödülüne aday gösterildiğinden bahsediliyor. Evet Chris Hedges'in yazısını ve bu konudaki bilgileri herkese tavsiye ederiz. nokta komda çıktı O da Evet şimdi biz ekoloji hareketleri gündemine geçiyoruz konumuz son derece güncel daha dün ele almıştık bu konuyu devam ettiriyoruz ve taş ocaklarının getirdikleri ve götürdükleri diyelim üzerine şehrazat mercanla konuşacağız Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Şehir Azat Hanım. Günaydın efendim. Günaydın. Evet bugün dün de biz ele almıştık. Genel olarak taş ocakları konusu üzerinde konuşacağız değil mi? Evet şimdi daha önce de sanıyorum bir geçtiğimiz Haziran ayında ben gene evet. böyle bir taş ocaklarıyla ilgili. Aslında şimdi taş ocakları diyoruz da şeyde yani yasal mevzuatta ya da literatürde maden deniliyor. Çünkü... Böyle taştan elde edilenler de maden değerinde ve niteliğinde görülüyor sektörde. Yani biz ona maden hukuku da diyebiliriz. Ama tabii bugünkü konuşma açısından taş ocakları ve kırma eleme tesisleri diye konuşursak daha kolay anlaşılır tahmin ediyorum. Evet zaten maden ee, biraz ibaresi örtücü bir şey insanın hakkında başka tabii, şeyler geliyor. Değerli şey değerli yapıyor. Maden. Aslında yani inşaat açısından, inşaat sektörü açısından hakikaten değerli bir malzeme. Şimdi ben bugün bunların doğaya verdiği zarar işte yani bizim ülkemizde bu çevre şehircilik bakanlığının bir aslında Şeylere bu kırmaleme tesislerine özellikle bir şeyi var e, Standardı var yani bir, şöyle bir tesis yapın diye bir genelgesi var ama biz arasak Türkiye'de üç tane tesis bulamayız o şekilde yapılmış yani hepsi açık sistem vahşi son derece kirletici son derece doğayı bozan sadece doğayı bozmakla kalmayıp çıkardığı toz e, sebebiyle de çevreye çok aşırı kirlilik yaratan tesisler. Ben bugün. Başka bir şeyin başka bir şey başka bir şeye dikkati çekmek istiyorum. Umarım bir işe yarar, bir şeyler yapılır diye de bunu yapmak istiyorum. Buyurun lütfen. Şimdi bu kentsel dönüşümü işte çokça konuşmaya başladık. Bundan sonra da konuşulacak daha da fazla yaşanacak daha doğrusu bu süreç. Bu süreçte benim işte öğrendiğim kadarıyla 6 milyon konut yapılması hedefleniyor. Bu da 24 milyon nüfusun etkilenmesi, işte yeni yer değiştirmesi, konut değiştirmesi. Yani bir 6 milyon konutluk bir e, iş kapasitesi var. Şimdi bu bu iş yapılırken e, taş ocakları çalışacak, kırma eleme tesisleri çalışacak ve yeni yeni belki binlerce şey açılacak. Taş ocağı, kırma eleme tesisi kurulacak. Bunlarla ilgili ben bir planlama yani ben şimdi İzmir'den sizinle konuşuyorum. İzmir'de biliyorsunuz malum bu İzmir Gebze Otoyolu meselesinde de Başbakan ben işte böyle ferman gibi bunlara 93'te bunlar planlanmıştı. Ya da 95 mi tam hatırlamıyorum. 90'lı olduğunu hatırlıyorum. Bunlar hı hı. zaten planlanmıştı. Çet, çet yönetmeliğine göre de kapsam dışı olsun diye koskoca bir Otoyolu ve ona malzeme sağlayacak ocakları, kırma eleme tesislerini çift kapsam dışı yapmaya kalkıştı ve ona karşı sanıyorum Bursa'dan açıldı davalar Bursa Borüsü'ne ve yürütmeyi durdurma geldi. Şimdi peki biz de İzmir-Gebze otoyolunu konuşuyoruz. Bütün Türkiye'de bir 6 milyon konutun yapılması, bunlara malzeme sağlayacak ocakların açılması, kırma eleme tesislerinin kurulması... Yani bu çok büyük bir şey. Bunun planlandığına dair ben hiçbir yerde kendim İzmir ölçeğinde de söyleyebilirim. Valiliğin, bakanlığın, çevre il müdürlüklerinin hiçbirinin ben bir bu tür şeylerin tesislerin yapılmasıyla ilgili bir planlamalarını duymadım. Çok büyük bir dezonformasyon yani bir coğrafyanın bozulması çevre kirliliği çok artacağı endişesi içindeyim. Yani 6 milyon konut için Sağlanacak malzemeye böyle bir karşılık, böyle bir tehlike var. Yani bunun da öncelikle planlanması lazım. Sadece kentleri planlamak yetmiyor, yollar yapmak yetmiyor diye düşünüyorum. Ve benim için de çok vahim bir şey bu durum. Evet ve genel olarak da e, tamamının aslında çevre etki değerlendirme kapsamı, ÇED kap raporları kapsamı dışında kaldığına dair de dün bir haber. E, bu radyoda da e, konuş, üzerinde konuşma fırsatı bulmuştuk. Ve on binlerce taş ocağının bu şekilde çok büyük bir e, tahribatın daha başında olduğumuz sonucunu da çıkıyor, doğuruyor gibi bir durum var. Evet. Valla bu çok şey şimdi tabii çok özele inmek istemiyorum da Uğur'a da bizim bir taş ocağıyla kırma eleme tesisiyle senelerdir süren davalarımız var. Orada önce çet gerekli değildir karar verdiler. Sahayı böyle satranç şeyi gibi ya da işte bulmaca karesi gibi bölüp bölüp birçok yere biz onları iptal ettirdik. Arkasından iki yere chat şeyi yapıldı, projesi yapıldı ve çet olumlu kararı aldılar. Onları da iptal ettirdik. Sonra bakanlık ya meğerse 93 yılından beri burada çalışan sonra e, sit kararlarıyla iptal edilen bir tele, tesis varmış diye. Tesis diye gülerken kenara attıkları bir hurdalık iki tane elek var. Bu sefer çet kapsam dışı verdiler. Ve maalesef mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdiği halde ve maalesef duruşma vermeksizin keşif yapmaksızın aniden Davamızın reddedildiğiyle karşı karşıya geldik. Şöyle bir mahkemeler üzerinde de şöyle bir baskılama var. Türkiye gelişecek, Türkiye dönüşecek. Siz de buna engel olmayın. Siz de bunun önünde engel çıkarmayın. Engelleri temizleyin gibi bir hükümetin bir tutumu var. Bundan etkilenmeye başlanıldı. Biz bunun emarelerini artık görüyoruz. Evet, yani pek, sonumuz hayrola mı diyelim? Evet öyle bitirelim ee, mücadeleye devam başka söyleyecek sözümüz yok. Biz tabi yapıyoruz yani evet, halkla he. birlikte olduğumuz sürece başardığımız yerlerde var ve bunu da zaten bırakmayacağız devam edeceğiz siz orada konuşurken anlatırken biz Sizin. burada çalışacağız biz de zaman zaman size katılacağız. Ben evet. teşekkür ediyorum Nazım Hanım çok teşekkürler Şerazat'ın görüşmek üzere hoşçakalın. Ekoloji hareketleri gündeme. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık gazde. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın canım. Barış süreci, bu arada kamp bombalanması, milliyete yayınlanan tutanaklar ya da zabıtlar, BDP'nin gazetecilerin girmesini de bugün yasakladığı gibi bir merkeze alınması haberler var. Yani bir genel bu konuda bir derleme ufuk turu yapabilirsek ne, ne iyi olur? E, isterseniz e, önce bu e, barış e, sürecinde e, birden bile e, yeni e, ortaya çıkan endişeler ve e, barışa yatkın e, barış sürecini samimiyetle yıllardır destekleyen e, bazı e, kesimlerin bu sefer bundan endişe eder hale gelmelerini biraz ele alalım. Evet. Bunun arkasında tabii ki Başbakan Erdoğan'ın barış süreciyle birlikte kurduğu veyahut kurduğunu dolaylı biçimde ima ettirdiği, çünkü tam kurup kurmadığını da bilmiyoruz, e, dikkat ederseniz kendisinin azından e, Kürt sorununu çözeriz, başkanlık sisteminde karşılığında yaparız gibi bir şey çıkmadı. Fakat etrafında e, epey bir AKP'li e, yakın temsilci, sözcü konumunda olan kişi e, bunu e, deneme bağımında ifade etti. Ve tabi e, Abdullah Öcal'ın Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan e, görüşme tutanaklarında da bunu ee, kesin bir dille reddetmemesi başkanlık sisteminin e, içeriğini çok farklı tanımlamakla birlikte Abdullah Özel'an e, bunun e, başkanlık sisteminin Erdoğan'ın başkanlığının hatta adını koyalım öyle bir e, tavir de var. E, Tayyip Erdoğan'ın başkanlığının e, ilkesel olarak reddedilemeyeceğini e, belirtmesi bir bir e, ortada bir denklem mi var ve biz e, önümüzdeki dönemde e, böyle bir denklemin içinde e, mi tavır almak zorunda kalacağız? Endişe çıktı. Buna iki B sorunu diyebiliriz. Başkanlık ve barış. E, başkanlık sistemi barışın e, mütemin cüz'ü müdür? Eksikli Türkçesindir, yeni Türkçesindir. Ayrılmaz bir parçası. Ayrılmaz bir parçası mıdır? Bu e, diye düşünen e, soran e, kişiler e, bazı açılardan e, belki e, zor bir pozisyon e, da olacaklar çünkü e, gerçekten de e, yıllar 30 yıldan beri devam eden e, çok yüksek sayıda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının hayatına mal olmuş olan bölgeyi yıllarca kan acı, öfke sarmalı içine mahkum etmiş olan bir çatışmanın sona ermesi her an değişebilecek bir siyasi rejimden daha önemlidir diye düşünülebilir haklı olarak. İkincisi başkanlık sistemi Erdoğan'ın şahsıyla <gülüyor> sadece e, tanımlanması e, doğru olmayan çünkü sonunda e, Erdoğan'ın da ömrünün bir sınırı var ve başkanlık süresinde bir sınırı var e, dolayısıyla bunu Erdoğan'ın e, şahsından e, siyaset yapma tavrından otoriter eğilimlerinden e, bağımsız düşünelim diyenler de var dolayısıyla burada hakikaten e, aslında e, ideal durumda birbiriyle bağlantılı olmaması gereken çünkü birbiriyle bağlantılı olduğu zaman barış sürecinin daha kırılgan hale getiren bir bir denklem söz konusu. Bence burada önemli olan kısa vadede atılan ve geri dönüşü Olmaması koşullarının sağlanması gereken adımlar barış süreci açısından. Uzun vadede başkanlık mı olur, yok, yarı başkanlık mı olur, Türk usulü başkanlık mı olur tartışmalarından bağımsız olarak barışa odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum, hmm. doğrusunu söylemek gerekiyor. Evet. Bu diğer taraftan başkanlık sisteminin, AKP'nin bir kesiminin, ee, ön plana çıkarttığı Tayyip Erdoğan'ın şahsının iktidar projesiyle bağlantılı ama Türkiye Sağı'nın e, kadim bir projesi olan e, bir cephesi kadim derken 1970'lerden itibaren Türkiye Sağı'nın hep gündeme getirdiği ve aslında Kenan Evren'in darbesini de bu çerçevede alkışladığı unutmayalım Türkiye Sağı 1980'de Kenan Evren'in Evren darbesini bir tür fiili başkanlık sistemi de olduğu için alkışlamıştı. Çok doğru. Anayasada da yüksek oy verilmesinin önemli sebeplerinden biri de oldu. Evet. evet. Ee, dolayısıyla bunu sadece Tayyip Erdoğan'a, AKP'ye değil bir de Türkiye sığının e, bu e, bu başkanlık sistemi özlemini e, kaynaklarını da e, değerlendirerek yaparak e, bunu ayrıca tartışmak gerekiyor ve mücadele etmek gerekiyor. Başkanlık sisteminin Türk usulü bir başkanlık sistemi olduğunda e, büyük ölçüde Kenan Evren e, dönemi başkanlık sistemine dönmesinin danışma bilgisleriyle birlikte e, olma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bunu ama ayrı tartışalım. Bence bu başkanlık barış ikilemi veya denklemi çünkü bu ikilem olarak da sunulabilir. Bazıları açısından bazıları açısından birbirini tamamlayan bir denklem olarak da sunulabilir. Bu iki bir sorunu önümüzdeki dönemde bizi çok meşgul edecek ama e, kısa vadede e, asıl endişe etmemiz gereken olgu e, bu barış e, adımlarının e, devam et sürdürülebilir e, kalıcı adımlar olmasını nasıl sağlayabiliriz? Toplumsal güçler olarak nasıl sağlayabiliriz? Siyasi partiler olarak burada tavırlar artık belirginleşti. AKP ile BDP arasında bir dolaylı diyalog var. Ama bu dolaylı bir diyalog şu aşamada. CHP bu konuda partinin içinde bir kesimin sürece destek verilmesi talebini dile getirmesine rağmen parti içinde dışarıya verdiği imaj daha çok e, bu süreçte e, karşı pozisyon yani başkanlık sistemi endişesini barış e, için gerekli adımları e, tartışmayı engellediğini görüyoruz CHP'de birdenbire bir başkanlık sistemi kilitlenmesine maruz kaldığını söyleyebiliriz CHP'nin Çünkü aslında gerçekten de CHP'nin seçim programında, yakın tarihe kadar bir dizi CHP milletvekili'nin konuşmalarında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinde bugün atılan adımlara desteklememek için herhangi bir neden yoktu. Ama e, CHP'nin dili dişini kenetleyen veya yani CHP'nin bir kesiminin etkili bir kesiminin dili dişini kenetleyen ve kılıçdaroğlu bugün e, barış sürecinde e, barış atılan barış adımlarından şiddetli e, bir şüphecilik pozisyonuna iten olgu, bunun e, Tayyip Erdoğan'ın Türk usulü bir başkanlık sistemini kendisi için Türkiye'ye getirecek e, olacağı kanaati e, ön plana çıktı. E, ağırlık kazandı. Bence burada e, hakikaten barış adımlarının kısa vadede yani önümüzde bir, bir buçuk senenin içinde başkanlık sistemi tartışacağız ama bu barışın Kürt e, sorunun çözümü yönünde kalıcı geri dönülmez adımların atılması e, dönemi hemen bugün, yarın e, gündemde olan şeyler ve e, bugün yarın bunlar kalıcı e, geri dönüşsüz adımlar haline dönüşmezlerse yaratılan e, o büyük e, olumlu beklentinin iyimser beklentinin yarat e, gerçekleşmemesi e, sonucunda çok büyük ve telafisi mümkün olmayan sonuçları, telafi, e, sonuçları itibariyle telafisi mümkün olmayan Hayal kırıklıkları iki taraf içinde Türkler ve e, Türkiye toplumunda geri kalan Türkler diye tanımladığımız e, kesim içinde e, telafisi mümkün olmayan e, sonuçlar yaratabilir. Hepkiler yaratabilir. Bundan sonra atılacak barış adımının e, güvenilirliğini daha da e, kırılgan hale getirebilir ve kapıları yarı açık kalmış son kapıları da kapatabilir. Bu yüzden bence burada yoğunlaşılması gereken e, olgu bu barış sürecinin hızlı biçimde ama e, kalıcı olabilmesi için de hazmedilerek, üzerinde düşünülerek kaldır küldürdüğü, bütün olası olasılığındaki sonuçların e, tartışılıp, değerlendirilip bunlara karşı önlemlerin de mümkün olduğu kadar alınarak Atılması. Şu anda e, gördüğümüz kadarıyla e, garip bir durum var e, programın başında da bahsettiğim gibi e, Ömer. E, bir tarafta e, ciddi görüşmeler var. Yani, hakikaten çok ciddi görüşmeler var. Belli ki MIT sadece MIT olduğunu zannetmiyorum. Herhalde devletin diğer güvenlik kurumlarından Şiler, Abdullah Öcalan'la Epey bir görüşmüşler ve bu e, atılan adımlar e, daha önceden birlikte kararlaştırılmış. Dikkat ederseniz Abdullah Öcalan BDP heyetine bir e, görüş beyan etmek için e, onları dışarı çıkartıp içerideki yetkili dediği kişiyle e, baş başa kalıp e, bir şeyler yazıyor e, milletteki tutanaklarda. Şimdi burada Abdullah Öcalan neredeyse o yetkili dediği kişiyle çok daha... ...yakın demeyeyim çok daha e, özel bir diyalog içinde olduğunu söyleyebiliriz. E, o yetkili kimse e, BDP'lileri dışarı çıkartıp kendisini onunla konuştu. Dolayısıyla burada doğrudan 24 saat neredeyse devam eden bir temas var. E, devletin yetkilileriyle, Abdullah Öcalan'ın tabiriyle konuşuyorum devletin yetkilileriyle Öcalan arasında neredeyse 24 saat süren bir temas var. Ve e, bu, bu yanlış bir şey değil tabii ki. E, diğer taraftan da e, BDP <gülüyor> aracı olmanın ötesine geçmiş durumda. Üçüncü aktör e, konumuna gelmiş durumda. Öcalan bir tarafta, e, PKK bir tarafta, BDP bir tarafta. Üçüncü bir aktör artık. Ve bu kabul edilmiş durumda. E, ve Elbette bu bu çerçevede PKK'nın hem Kandil'deki güçlerinin hem Avrupa'daki güçlerinin de muhatap olarak kabul edildiği dolaylı biçimde bir yapıdayız. Ama evet çok önemli. aynı zamanda evet öbür yandan ne oluyor peki aynı zamanda geçen hafta BDP'ler Kandil'e mi gidecekler ne zaman gidecekler? Gittiler gitmediler e, tartışmaları yapılırken hatta bakın bu benim tahminim ama e, çok yanlış bir tahmin olduğunu, uçuk bir tahmin olduğunu zannetmiyorum. E, baktığımız zaman e, e, cf, e, dördüncü yazdı paketine hala Bülent Arınç'ın geçen hafta tamam imzalandı bitti İniyor diye. Meclise bu akşam indiriliyor dediği, herkesin tamam yarın meclise dediği dördüncü yargı paketi hala herkesin imzaladığı bakanlar kurulunda söylenmesine rağmen gündemde değil. Evet. Yani daha doğrusu meclise havale edilmedi. Bir İlk ihtimalle Kandil'den gelecek olan cevap, Avrupa'dan gelecek olan PKK'dan gelen cevaba göre dördüncü yargı paketin içeriği e, genişletilecek veya daraltılacak. Bir pazarlık Şimdi, unsuru olarak e, devrede yani haklı, temel hakları oluyorlar. ilgilendiren bir yargı reformu en çok ihtiyaç Aynen. duyulan şey. Çok acayip bir durum yani. Büyük ihtimalle böyle böyle olduğunu söyleyebilir. Çünkü bu türlü Bülent Arınç niye yalan söylesin? E, İmzalandığı bu akşam veya yarın mecliste olacak niye desin? Onun da denetiminin dışında bir gelişme var belli ki. E doğrudan belli ki e, başbakan ve e, Adalet Bakanı'nın ama esas olarak Başbakan'ın merkezinde olduğu bir pazarlık unsuru olarak duruyor. Şimdi Kandil'den Kandil'deki PKK yöneticilerinden Öcalan'ın yolladığı mesaja karşı nasıl bir mesaj verileceği Türkiye'deki yargı reformunun bu mesajın içeriği kabul edip etmemesi, Türkiye'deki yargı reformunun ee, geleceğini belirleyecek hale gelmişse şimdi aynı aynı o beklenti içindeyken Kandil'e gidip e, son yıllar son ayların en yoğun bombardımanının yapmanın ne mantığı var ve dört tane PKK gerillası e, bu bombardımanda öldü. Şimdi bu e, bir tek uzaktan baktığımızda söyleyebilecek şey bu bombardımanı, yap bombardımanı yapma kararı verenler Kandildeki güçlerin ee, olumsuz yanıt vermesini istiyorlar diyebiliriz. Düz mantık böyle bir yanıt verdir bize. Yani bu, olumsuz yanıt vermeleri için ne yaparız? E gider Kandil o sırada tam yanıt verecekleri sırada bombalarız. Onlar da zaten bu Türk Devleti'nin <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, sözüne güvenilmez e, diye düşündükleri için de büyük ihtimalle bunu kanıtlamış oluruz ve Kandil'den olmaz böyle şey diye bir yanıt alırız. Evet. ikincisi. Ya ikinci e, ihtimal hep yine düz mantıktan hareket eden ihtimal. E, Kandil'dekilere bu görüşmeler olurken hiç e, biz e, terör mücadelede e, eksik kalmıyoruz. E, hep değil, Sıkı durun, ayaklarınızdan kalın e, mesajını vermek. Ama bu mesajı bu şekilde vermek e, gerek. Bu şekilde bu mesajı vermek. Sürecin güvenilirlik adımlarını ileride atılacak alan adımları kır, e, e, Güvensiz kılmaktan başka bir işe yaramıyor. Çünkü eğer gerçekten süreç dediğimiz gibi gelişecekse önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki aylarda PKK'nın Türkiye'de e, kırsal bölgede olan, dağda olan e, militan, silahlı militanları e, Türkiye'yi terk edeceklerse Başbakan'ın bir sözü vardı. Geçen sefer yaptığımız yapılan hataları yapmayız. Yani e, gerillalar çekilirken hatırlarsanız 1999 sonrasında e, asker e, Türk, Türk ordusu onlara tuzak kurup epey büyük bir gerilla zaten, e, ölmesine e, yol açmışlardı. Evet. pusu Öldürmüşlerdi. Evet. E, başbakanın sözü var. E, böyle bir şey bir daha yapmayız diye ama böyle bir şey tam böyle bir işte, Bu bombalama böyle bir şeydir aynı zamanda. E, o yüzden burada hakikaten e, hani e, burada provokasyon falan filan lafları edilirken milliyete ee, bu e, tutanakların, görüşme tutanaklarının sığılmasını provokasyon olarak tanımlayanlar önceden e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e BDP heyeti giderken ve bu neredeyse artık resmi olarak giderken çünkü Kandil'e BDP heyetinin gidip Kandil'dekilerle görüşmesi bir sene önce olsaydı Başbakan Erdoğan e, herhalde bu kişilerin anında e, dokunulmazlıkların kaldırılması için fezleke verilmesini talep ederdi. Evet. E, terörist başlarıyla, teröristlerle görüşüyor diye. Şimdi ne, e, tam tersine e, gidip görüşmelerinin güvenliğinin sağlanması e, endişeleri için de e, davranıyor hükümet. E, aynı zamanda <gülüyor> kandil bombalanıyor. Evet. Peki, ee, gazetecilikle ilgili milliyet için söylediği... Yani mesela şey Erdoğan eğer böyle gazetecilik yapacaksan batsın senin bu gazeteciliğin diye de. Tayyip Erdoğan'ın gazetecilik anlayışı zaten kendisinin söylediklerinin e, onaylanması e, Kahve Değirmencisinin hınk e, deyicisi e, olarak tanımlıyor. E, i̇yi gazeteciliği Tayyip Erdoğan bu yıllardan beri. E, Tayyip Erdoğan'ın şu anda yeni e, AKP merkezli medya oluşumunu nasıl e, desteklediğini, nasıl bazı iş adamlarını, bazı gazetelerin ve televizyonların satın alması için teşvik ettiğini, desteklediğini e, biliyoruz. Star gazetesi böyle bir şey, e, e, TV24 böyle bir şey, e, Sabah gazetesi böyle bir şey... E, zaten mantığı böyle olan bir kişi Tayyip Erdoğan batsın bu gazetecilik lafı ancak biraz daha buna arabesk bir tını veriyor. Bir de bir bir, bir, bir, bir adım bu, daha, bu, daha bir ötesi şey de da, bir adım daha ötesi de var aslında onu da görmüşsündür muhakkak ama ben de söylemeden geçemeyeceğim. bir gün önce uçakta Tayyip Erdoğan hangi sorumluluğu hissediyorsa Baş, başlıklarıyla köşe yazılarıyla aynı sorumluluğu hissetmesi lazım medyanın demiş olduğu bu tabi bir üst noktaya da taşıyor hem bu başkan tek adam emperyal bir tavır hem de e, eğer e, bir kişi üçüncü kendisinden üçüncü e, ismiyle üçüncü şahıs gibi bahsetmeye başladığı anda bende alır beni bir korku öteden beri bir de o var Evet, bu tabii ki bir psikolojik e, yarılmaya e, ifadesidir. Kendisiyle ilgili, kendisinin kendisine, kendisinin kendiyle ilgili algısında. E, Türkiye gibi çok e, alttan gelen ve otoriteyi çok yücelten e, bir e, toplumsal e, gelenek, idari bürokratik geleneğin olduğu yerde 10 yıl başbakan olmak ve mecliste e, mutlak çoğunluğa sahip bir 10 yıl başbakan olmak e, için e, böyle bir e, başbakan olanlar için böyle bir e, gidişata girmek e, böyle bir gidişat içinde olmak e, neredeyse e, kaçınılmazdır. Bir de tabi buna e, Tayyip Erdoğan'ın kendi e, siyasi kültürü e, kişilik yapısını ilave edince ortaya e, bir e, e, çok düşündürücü, endişe edici bir e, otoriter e, başkan e, figürü çıkıyor. E, şunu belirtmek lazım. Şimdi buna karşılık e, PKK'nın belli kesimleri de hani sadece Türkiye'de barışın e, olmasına karşı provokasyonlar e, Türk tarafından, devlet tarafından, devletin bazı kesimleri tarafından örneğin işte kandilinin son, son dönemde bombalanması gibi yapılırken tabi ki PKK'nın içinde de silahlı güçlerin içinde de ciddi bir e, bir, bir, bir kesimde ciddi bir endişe de e, var. Bunu da görmemiz lazım. Abdullah Öcalan bizi satıyor mu endişesi var? E, yıllarca silahlı mücadele içinde bulunmuş, yıllarca belki hapishanede e, bunun bedelini ödemiş bazı kişiler için, hepsi için söylemiyorum ama bunun içinde e, PKK'nın içinde de Benzer e, çatışmaların, e, endişelerin e, olduğunu e, dolaylı biçimde görebiliyoruz. E, aynı e, provokasyonlar PKK'nın merkezinden bağımsız olarak da e, gündeme gelebilir. Örneğin e, e, ya dün akşam ya bu sabah, dün akşam yanılmıyorsam e, Diyarbakır-Bitlis e, e, sınırına yakın e, bir karayolunda bir askeri konvoy geçerken mayın patladı. Dört asker yaralandı. Ağır yaralandı. Mayın uzaktan kumandalı olduğu için hani orada mayın vardı da yanlışlıkla askerler bastı. PKK'lılar mayını koyanlar diyelim. Mayını koyanların e, e, düğmeye basmadığı bir operasyon diyemeyiz. Dolayısıyla kasıtlı bir uzaktan kumandayla yapılmış ve askeri birliğe yönelik bombalama gibi kandilin bombalanmasının benzeri bir e, bir girişim burada. Şimdi bu da. Bu, bu, bunlar olurken sinirlerimize hakim olmak ve e, ve bunları e, barış sürecine karşı gerçek provokasyonlar olarak e, göstermek e, silahların e, susması ve silahların PKK'nın silahlarını bırakması yani silahların susması değil barış sürecinin e, bir sonraki adımı PKK'nın silahlarını bırakması. Türkiye'de e, silahlı varlığına son vermesi uzun vadede PKK'nın e, PKK'nın e, e, siyasal bir e, yapıya devretmesi. Bütün bunlar olurken e, bütün bu gelişmelerin güvenli olabilmesi, bütün bu gelişmelerin uzun vadede kalıcı adımlar olabilmesi için e, bizim bu başkanlık saplantısından bağımsız olarak düşünmemiz lazım. Örneğin Bugün Fırat Haber Ajansı'nda bir haber yer aldı, dün de haber yer aldı. Şırnak ve Uludere'de Hançer Timleri adı verilen bir timin içinde işte çete mensuplarının, PKK itirafçılarının, e, JITEM'den e, arta kalan bazı e, askeri unsurların e, subayların e, olduğu iddia edilen olduğu iddia edilen diyorum çünkü burada başka bir kaynaktan ben bunu okumadığım için sadece Fırat Haber Ajansı'nın formasyon amaçlı bir kaynağı da olabilir bilemiyorum bilmiyorum. ama e, bu e, böyle bir hançer timinin e, bazı kişileri tehdit ettiği hatta e, o sınırda ölümlere yol açtı. O bölgede ölümlere yol açtı ve bunun da önümüzdeki dönemde provokasyon için kullanılabileceği haberi yer aldı. Bunu kulağımızın bütünsesinde sadece tutmak değil, bunu evet. üzerine düşünmemiz lazım. Düşünmek. Peki son sürede bitmek üzere ama bir de BDP'nin genel olarak bu işi nasıl yönettiğini düşünüyorsun bir aktör olarak? BDP'nin bu işi yönetmesi çok kolay değil çünkü e, yani hakikaten zor durumda olduklarını kabul etmemiz lazım. E, Öcalan'la kimin e, BDP'den kimin görüşeceğine BDP'liler karar veremiyor baştan. Gene de daha e, yumuşak davrandıklarını falan söyleyebiliriz. Şu anda e, BDP'lilerin büyük ölçüde e, çözüm için en olumlu ada adımlar atan kesim olduğunu açık. Şundan dolayı bu, bu, bu intiba var bende. Çünkü yasal alanda siyaset yaptıkları için, ne yaptıklarını söyledikleri için, seçilmiş milletvekilleri olduğu için, seçmenlerine hesap verme yükümlü olduğu için, seçmenleriyle ilişki kurdukları için, BDP'lilerin yaptıklarını en fazla BDP'lilerin tavırlarını izleyebiliyoruz. Bu Diğerlerinin bilmiyoruz. Bize sığdırılan bilgiler kadar bilebiliyoruz. Ve şu aşamada BDP'lilerin çözüm yolunda hakikaten cesur, olumlu adımlar attıklarını söyleyebiliriz. Ve Devreye BDP'nin girmiş olması BDP her ne kadar kendisi bütünüyle temsil ve aktör rolünü oynama kapasitesini Tayyip Erdoğan tarafından engellense de kapasitesi engellense de e, BDP'nin şu anda devrede oluyor olması ve e, attıkları adımların hem e, Almanya'daki PKK e, yöneticileriyle Berbin Bulda'nın konuşması hem e, e, Kandil'deki PKK yöneticileri geniş bir BDP heyetinin e, görüşmelerde bulunması e, ve bunların e, Türkiye toplumuna bir e, Olumlu mesajlar olarak, yapıcı mesajlar olarak geri gelmesi e, sevindirici. Şöyle düşünüyorum. Yüzde on barajına e, rağmen seçilmiş. Yani Tayyip Erdoğan'ın yüzde on barajı gereklidir demesine rağmen. Çok Türkiye'deki istikrar açısından gereklidir demesi dediği yüzde on barajına rağmen seçilmiş milletvekilleri bunlar. Dolayısıyla e, 12 Eylül... Paşalarının, 12 Eylül generallerinin, diktatörlerinin ve destekçilerinin oluşturduğu meşhur Yüzdoğan Barajı mı istikrar unsuru, yoksa bu barajın kalkmış, fiili biçimde etkisiz hale getirilmiş olması mı istikrar unsuru? Bunu yeniden tartışalım. Işte. Eğer Yüzdoğan Barajı'na sadece tabi olsaydı bugün BDP diye bir grup Hatta milletvekili, BDP'li milletvekilleri bulunmayacaktı evet. parlamentoda. Kim evet. olacaktı peki e, muhatap? Siyasal alanda, yasal alanda muhatap? Bunu evet cevaplayamayacağım. Çünkü Tayyip Erdoğan hangi sorumluluğu hissediyorsa bu aynı sorumluluğu hissetme sürecini daha tamamlayamadım, sindiremedim. Cevaplayamayacağım bu soruyu. Yani bence önümüzdeki kısa dönemde, önümüzdeki birkaç ay zarfında atılacak adımlar son derece önemli. Ve bizim CHP'nin bir kesimli olduğu gibi başkanlık sistemi endişesiyle ki ben, ben, ben Türkiye'deki başkanlık sisteminden son derece endişe ediyorum. Evet. Türk usulü bir otoriter, Türkmenistan'daki başkanlık sistemini incelersek ortaya çıkacak sonucu aşağı yukarı görebiliriz. Ben daha iyi şeyler ee, düşünüyorum bir Türkmen başı yaratacak başkanlık sisteminden endişe ediyorum ama bu kısa vadede dilimizin dişimizin barış sürecinin adımlarını atmamızı engelleyecek biçimde kenetlenmemesine sağlamam sağla, e, kenetlenmemesine yol açmalı. Evet, çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu.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 Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Merhabalar Güven Bey Merhabalar Merhaba Günaydın. Günaydın Günaydın Merhaba Günaydın evet Bugün Açık Beyinde Biraz Milgram deneyleri denen Olaylarla mı Nasıl başlıyoruz Ufak bir düzeltmeyle evet. başlayalım isterseniz Açık Bilinç Ben ne dedim Beyin dediniz Öyle mi? Evet. Açıklayın çok sevdiğimiz bir programda <gülüyor> yeniden gelecek inşallah çaya gelecek diye bekliyoruz. O Üstaydın ile Hakan Güre'tin programı e çok da uzakta değiliz Açıklayın. Evet. Sürçülisane, konsolanda falan. Evet bu yoğun ee, tempo ve hastalıklar beni bu hale getirdi işte. Bir Hakan Gürüt'e görünsem iyi olacak. Çabıcığım çağrıştırıyor da o kadar şey yapmanız Mühim bir durum değil galiba. Evet. Değil değil. Evet. Şimdi bu troleibüs deneylerini artık bitirdik sayıyorum. Üç haftada troleibüs ona mı çarptı, buna mı çarptı filan diye konuşmaktan bir hal olduk. Fakat bir iki ufak tefek noktaya değinmek isteyim. Bir şeyden Dinleyicilerden gelen bazı sorular, mesajlar ve şikayetler var. Bir de bu konunun bizi götüreceği, mesela bu Stanley Milgram'ın elektroşok verdirterek deneklerine yaptığı ilginç bir deney var. Vicdan konusunda genel çerçeve itibariyle. Şimdi bu iki noktadan önce bahsedeyim. Trolleybüs deneyi hakkında biliyorsunuz burada e, mesele e, beş çocuğun ölmesine seyirci kalmak mı yoksa e, bir çocuğun ölümüne sebep olarak e, diğer beş çocuğu kurtarmak mı? E, kararıyla karşı karşıya kalınca ne yapıyorduk? E, cool, ve Üç değişik aynı şekilde sonuçlanacak ama değişik yöntemler içeren ve değişik durumlar içeren. Senaryoya baktığımızda e, kararlarımız her zaman birbiriyle e, tutarlı ya da birbirinin aynısı olmuyordu. Bunun nedeni neydi filan diye konuşuyorduk. Şimdi e, mesela e, dinleyicilerimizden bir tanesi demiş ki ya tramvayı çocukların üstüne yani bir çocuğun üstüne e, sürdünüz ya da bir, birisini tramvayın üstüne doğru ittiniz. Öylece öldü öbür beş çocuğu kurtardınız. Bu belki olabilir ama e, ameliyathaneye aldınız bir çocuğu, onu kesip çorganlarını çıkardınız, diğer beş çocuğa e, naklettiniz. E, bu resmen cinayet. Bunu böyle ne, nasıl konuşabiliyorsunuz e, olabilecek bir şeymiş gibi. bu, bu ile alakası yok. E, bu başka bir seçenek. E, bir, bir mesaj atmış mesela. Anestezi Doğru yapsak dediniz. da mı? E, <gülüyor> Doğru dediği resmen cinayet sahiden öyle. Evet. Fakat burada tabii çalışmanın göstermeye çalıştığı şey diğerleri aslında resmen cinayet. Evet. Ee, yani tramvayı çocuğun üstüne sürüp vur, çarparak öldürdüğümüzde orada da aynı şekilde bir cinayet işlemiş oluyoruz. Ee, ama bir şekilde sanki o daha olabilir, kabul edilebilir bir şeymiş gibi gözüküyor işte iş böyle kesmeye biçmeye daha bir kişisel bir şekilde bu işin içine dahil olmaya gelince daha kabul edilebilen daha kabul edilemez buluyoruz. Tam da burada kalmıştık. Geçen hafta niye bazı şeyler daha kabul edilemez gözüküyor, tartışıyorduk. Bu vicdan meselesinin altında yatan daha bir temel içgüdü olarak var olan bir e, çekirdek vicdan e, dediğim bir kapasite olduğunu ben düşünüyorum. Bunun içinde e, fren yaptırıcı, böyle bazı durumlarda bize dur dedirtici e, yani düşüncemizden bağımsız olarak e, öyle yapmamız gerektiğini bilsek bile bize rahatsızlık verdirecek bir, e, e, bir içsel e, eğilim olduğu kanaatindeyim. Aslında bu çekirdek vicdan dediğim mesele yalnız e, şirad yaptırıcı bir özellikle alakalı değil. Bunun pozitif bir tarafı da var. Yani harekete geçirici ve e, insana bir şeyler yaptırıcı yaptırtmayıcıdan e, ziyade yaptırtıcı bir e, tarafı da var ve bu konuda bir sürü çalışma var. E, mesela e, 2009 yılında ...yayınlanan bir yazıda... ...Trends in Cognitive Sciences... ...diye bir dergide... ...Lightnitz... ...teki Max Planck... ...Institüsü'nde Inst çalışan... ...Michael Tomasello diye bir... ...krematolog ve psikolog vardı... ...o ve onun... ...öğrencilerinden bir tanesi Felix Warnacken... ...o da şimdi... ...psikoloji bölümünde... ...Harvard'da yardımcı doçent olarak... burada işe başladı... Şunu e, gözlüyorlar. Henüz e, bir ila bir buçuk yaşındaki çocuklarda e, yani 18 aydan genç e, bu, bu çocuklar 18 aydan küçük. E, 18 ayda henüz çok fazla bir şey gelişmiş değil. Zor bela yeni ayağa kalkıp yürümeye başlamış e, bu çocuklar. Dil gelişimi daha çok en başlarında dünyaya ait böyle çok fazla bir e, ...bilişsel bir sofistikasyonun yanından bile geçecek halde değiller. Fakat e, şunu anlayıp hemen cevap veriyorlar. Şu gibi durumları etraflarındaki başka bir insan e, açık bir şekilde yardıma ihtiyaç duyacak bir halde kendini buluyorsa... E, bu çocuklar e, yani bu çocuklardan kastım özel bir çocuklar değil bu e, işte denek olarak bu çalışmaya katılan 18 ay ve daha küçük e, çocukların hemen hepsi e, bu e, yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeye çalışıyor. Nasıl mesela e, aynı odada e, çocukların gözü önünde yetişkinlerden bir tanesi masada otururken Elindeki kalemini düşürüyor masanın öbür tarafına. Sonra uzanıp almaya çalışıyor ama alamıyor ya da alamıyor gibi oluyor. Kolu yetişmiyor oraya ah, ah falan diye sesler çıkartarak kaleme yetişmeye çalışıyor. Çocuklar hemen burada bir nasıl bir durum olduğunu anlıyorlar ve ilk iş gidip o kalemi oradan alıp o şeye veriyorlar yetişkin kişiye. Ya da kapıyı açması lazım yetişkin insanın ama elinde bir sürü kitaplar var, iki eli de dolu, e, açamıyor kapıyı. Kapının önünde şey yapıyor, böyle bir zorluk içinde e, bir e, ha, görünüm veriyor. E, çocukların içi gelip kapıyı açmak, ilkiş bunun Bu yazıda, bu çalışmada e, bu tür özelliklerin e, başka primatlarda da gözüktüğünü, sosyal e, hayatları olan, ee, mesela şempanze yavrularında da aynen bu şekilde olduğunu ve e, bunun öğrenilen bir hareketten ziyade bir şekilde e, içten yok. gelen e, bir eğilim olduğunu iddia ediyor yazarlar. E, eğer öyleyse e, işte bu e, içten gelen bazı şeyleri yapmamıza engel olan e, fiyinleyici vicdanın belki tamamlayıcı e, unsuru olarak böyle bir yardım ettirici <gülüyor> harekete geçirici vicdan çekirdek vicdanın pozitif tarafı diye de belki bunu görebiliriz ilk bahsetmek istediğim şey buydu evet diğer kemlük meselesinin de belki en altında en temelinde bu tür şeyler var şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim o da e, geçen haftaki programın sonuna doğru bu insansız hava araçlarından falan bahsettik ve e, dedik ki e, bazı teknolojiler e, bizim e, fail olarak e, harekete geçtiğimiz e, durumlarda e, üzerlerinde etkide bulunduğumuz objeler ya da kişilerle bizim aramızdaki mesafeyi arttırıyor. Yani bir insanı işte ne bileyim kendi ellerimizle boğarak ya da bıçaklayarak öldürmekle işte bir uçağın tepesindeyken böyle aşağıda karınca gibi gözüken insanlara bir bomba atmak üzere bir düğmeye basmak arasında fark var. Uçak kendi başına binlerce kilometre uzakta bir ülkenin semalarında uçarken e, siz eğer oturduğunuz yerden e, şeyde bir takım video oyunu oynar gibi bir takım e, bilgisayar arayüzleriyle e, şey yapıyorsanız bu insansız hava aracını yönlendirip bir sürü insanın kafasına bombalar yolluyorsanız o zaman daha da farklı bu mesafe daha da artmış oluyor ve e, bu tür suçları işlemede en azından vicdani rahatsızlıkları giderek azaltan bir yere doğru gidiyor. insansız hava aracı gibi teknolojileri kullanmanın mutlak tür bir ciddi bir üstünde düşünülmesi gereken ahlaki bir yönü olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun bir adım ötesi siz uçakları belli bir yapay zeka programıyla... E, yükleyip yönlendirdiniz e, dolayısıyla artık sizin fail olarak bir müdahalede bulunmanıza bile gerek yok sizin önceden yaptığınız bir takım varsayımlar hesaplar neticesi uçak e, gidip kendi başına bir takım kararlar verip e, bir takım insanları öldüğü olabilir e, sizin bundan e, kılınız bile e, kıpırdamaz e, giderek e, failliği kendimizden e, ...bu mesafeyi arttıran makinalara doğru... ...aktardıkça ve bu makineler aracılığıyla... E, ...işlediğimiz suçlar... ...yaptığımız kötülükler... E, ...yapılır işlenir... E, ...hale geldikçe... ...bunun... E, ...bizi belki böyle içten gelen... ...ve rahatsız ederek... E, ...bir fren işlevi gören... E, ...vicdanın da işlevini... ...tamamıyla ortadan... E, ...kaldırmış oluyoruz... E, bu da üstünde düşünülmesi gereken e, bir şey. Bu çerçevede e, bir küçük deneyden daha bahsetmek istiyorum. E, benzer bir e, şeye işaret ediyor aslında e, fenomene. Bunu da e, yine dinleyicilerimizden Can e, Gürel e, hatırlatmış e, bana sağ olsun. E, Daniel Ariely diye bir e, iktisatçı var. MIT'de hocaydı yakın zamana kadar. 2008 yılında çıkmış olan Predictably Irrational diye bir kitabı var. Yani öngörülebilir şekilde akıl dışı ya da ne bileyim tahmin edilebilir şekilde e, irrasyonel evet. diye alt başlığı da e, kararlarımızı e, şey yapan şey şekle şemayla sokan kararlarımıza şekil veren gizli güçler. E, bu adam iktisatçı fakat aynı zamanda e, psikoloji ve beyin bilim deneyleri de yapıyor ve aslında e, iktisadın büyük ölçüde mikro iktisadın e, insan doğasıyla alakalı e, temel varsayımları konusunda e, çalışıyor. Bu e, Dürk Üniversitesi'ne gitti iki sene önce orada e, hoca oldu. Şimdi orada duran e, e, Kuzey Carolina'da. E, Can'ın bahsettiği, e, bu dinleyicimiz Can Güren'in bahsettiği deney e, son derece basit bir şey aslında. Şu, e, bunu şeyde belki açık kadyoda sizin e, yapıp denemeniz de mümkün olabilir bu Amerika'daki üniversitelerin bölümlerinin genellikle böyle bir herkesin oturduğu toplandığı salon gibi bir şeyi oluyor büyükçe odası işte koltukların vesaire filan olduğu orada genellikle bir tane de buzdolabı olur İnsanlar da buzdolabının içine bazen kendi işte öğlen yemeği getiriyorlarsa onunla işte yiyeceklerini içeceklerini filan koyarlar Bazen e, bu buzdolabından sizin getirdiğiniz yiyecek içeceklerin kaybolduğu da olur. E, benim de başıma sık gelmiş bir şeydir. Yani ne bileyim işte e, bir şişe meyve suyu alıp oraya koymuşsunuz sonra içim diye e, eminsiniz yani sabahtan koydunuz. Akşam gece çalışırken e, susadınız gidiyorsunuz meyve suyu yok olmuş. E, birisi almış içmiş. E, bu çok sık yaşanan bir şey aslında. Hatta bazı insanlar şeylerin üstüne lütfen içmeyin bu benim diye Böyle notlar yazarlar Şimdi aslında bir anlamda başkasının meyve suyunu alıp içmek hırsızlık Ama sanki kabul edilebilir bir şeymiş gibi gözüküyor Dan Ariel Daniel Ariel'in yaptığı deney şu götürüp bu tür buzdolaplarının içine Coca-Cola'lar bırakıyor ve bunların çalınma şeyine bakıyor istatistiğine daha sonra başka buzdolaplarının ya da başka zamanlarda aynı buzdolaplarının içine de bu Coca-Cola'yı alacak kadar para bırakıyor bir küçük tabağın içinde yani mesela işte 75 kuruş falan gibi bir şey kimse hiçbir zaman bu paralara dokunmuyor çünkü bir şekilde parayı almak daha bu kişisel mesaseyi azaltan cinsten bir hırsızlıkmış doğrudan yapılan bir hırsızlıkmış fakat Coca-Cola'yı almak o kadar kötü bir şey değilmiş gibi insanlar düşünüyor diye öne sürdüğü tez de bu, bu çalışmada gerçekten de öyle olabilir yani buradan hareketle ee, mesela e, diyelim bankada muhasebeci olarak e, çalışıyorsunuz e, şeyin e, para hesabını yaparken herkesin yatırdığı paraların son kuruşlarını mesela yuvarlayıp kendi hesabınıza aktardınız 3 kuruş ondan 5 kuruş bundan bu e, arası sıra rastlanan haberlerde okuduğumuz falan bir şey e, ama mesela bu işi yapan kişiye şey dense Sen gelen müşterilerin Ceplerine Elini sokarak Ya da şeylerini alarak Cüzdanlarını içinde bir Bazılarından 3 kuruş Öbürlerinden 5 kuruş Alarak bu paraları biriktireceksin dense, Büyük ihtimalle Bunu yapmaya gönüllü olmazlar Yok o hırsızlık olur derler. Öbürü de hırsızlık aslında Hem de belki aynı şekilde yapılan bir hırsızlık ama metodu farklı ve bir şekilde insanın bir insanın eline cebiniz, cebine elinizi sokarak bu işi yapmakla belki bir bilgisayar üstünde birkaç sayıyı manipüle etmek arasındaki sizle e, manipüle ettiğiniz obje arasındaki kişisel mesafe farklı olduğundan dolayı bir tanesi belki daha kabul edilebilir bir şey gibi gözüküyor. Öbürü belki e, insana bu e, Çekirdek vicdani açıdan daha bir Rahatsızlık veriyor Bir çek atasüzü de Zaten diyor ki Küçük hırsızları Yargılayıp asanlar büyük hırsızlardır da mesele belki hırsızlığın ne şekilde Yapıldığıyla Yapıldı. alakalı evet. Şeyden ziyade Hırsızlık yapılıp yapılmıyor olmasıyla Ziyade Şimdi e, e, Buradan e, Hareketle şu iki şeyi Söylemek istiyorum e, Birincisi genel olarak Bu konuları çalışan e, Disiplinlerden bir tanesi Sonuçta felsefe e, Ve ahlak felsefesi e, Bu tür durumlarda Mesela değişik metodlar kullanarak Aynı sonuca ulaşıyorsak Ahlaki sorunlar içeren konularda e, ahlaki olarak arada bir fark var mı yok mu falan gibi soruları e, felsefe inceliyor. Fakat aynı şekilde psikoloji de aslında bu tür sorularla baş etmeye çalışırken e, ne tür psikolojik eğilimler gösteriyoruz, e, sinir bilimsel olarak bu işin altyapısı nedir filan sorularını da e, psikoloji soruyor ve son zamanlarda giderek aslında e, artan ve ışık tutan bir şekilde bu soruları sormaya başladı. Geçenlerde bir uzunca bu konuları özetleyen güzel bir makale okudum İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Diane Sunar'ın Suggestions for a New Integration in the Psychology of Morality diye ee, güzel bir literatür taraması yaptıktan sonra bu yeni e, yükselmekte olan e, ahlak psikolojisi e, ne şekilde değişik veriler e, bir araya getirilerek e, şekillendirilebilir bunu anlatıyor. E, 2009 senesinde çıkmış. E, ben hiç öğrencisi olmadım Dayan Hanım'ın ama Boğaziçi Üniversitesi'nde hocaydı ben orada öğrenciyken. E, lisansımı yaparken e, o zamanlar e, karşılaşmışlığım vardır. Belki bu konuları daha e, detaylı bir şekilde konuşmak için e, Onu davet Bayan edebiliriz. Hanım da bir gün e, evet, e, açık davet dilince, edebiliriz. E, evet konuk olur. E, bunları biraz daha anlatır bize diye umuyorum. E, şimdi şeye geri dönelim. Bu vicdan meselesinin e, fren yapıcı unsuruna ee, bu bence önemli bir unsur yani bu tür bir vicdani e, iç eğilime sahip olmamız e, önemli fakat e, bu eğilim bazen mazeret bularak e, onu saf dışı bırakan aklın karşısında çaresiz kalabiliyor e, bazen kalmadığı da oluyor eee Stanley Milgram isimli psikologun Yale Üniversitesi'nde yaptığı ve deneklerine başka deneklere elektro şok vererek onlara resmen işkence etme sağladığı deney aslında tam bunu anlatan bir deney. Yani insanlar otoriteye baş boyun eğmek yüzünden başka zaman aslında. Yapmayacakları hatta yapacaklarını e, hayal bile edemeyecekleri şeyleri hangi dereceye kadar e, yapabilecekler e, ya da hangi noktada yok ben böyle ben böyle bir şeyde yokum deyip vicdanlarının sesini dinleyerek e, otoriteye e, karşı evet. durabilecekler. E, bu deneyi daha e, detaylarıyla anlatmak istiyorum fakat belki tam. E, Günümüzde bir konuya e, burada temas ettik e, bir taraftan Bradley Manning'in yaptıklarına bakarsak biraz e, bu otoriteye baş boyun eğmek yerine e, bir şekilde kendi içinden gelen bir hissesi dinleyip e, başına gelecek şeylerin bir hayli ciddi sonuçları olmasına rağmen... E, kendi başına bağımsızca hareket edebilmiş ve e, otoriteye başkaldıymış bu anlamda e, bir kişi. Şimdi de aslında cezasını fazlasıyla çektirmeye çalışıyorlar. Böyle evet bu son askeri mahkeme e, duruşmaları başladıktan sonra e, Chris Hedges'in e, dün yayınlanan yani bu yayını yaptığımız e, bu kaydı yaptığımız gün yayınlanan yazısında aslında çok önemli bir We Are Bradley Manning diye bir yazısı. Bence çok önemli bir yazı çıktı Chris Hedges'in. Ee, orada şeyi de söylüyor. Yani hem medyanın ne kadar aslında artık tamamen çığırından çıkmış olduğunu bir totaliter enformasyon vakumunun bulunduğu bir devlette e, tamamen totaliter dendiği bir devlette işte New York Times El País Der Spiegel, Le Monde gibi gazetelerin bol bol yayınlayıp ondan sonra da Manning'in e, şeyine tamamen kayıtsız kalmalarını da kuvvetle eleştiriyor. Bence çok haklı olarak belli başlı dünyanın evet. bütün gazetelerin ama asıl e, tabii önemlisi Manning'in bu bin güne yakın süren işkenceyi de içeren şeyine rağmen e, çok zor şartlarına rağmen kendini son derece akıllı, zeki ve vicdanlı bir şekilde ifade eden bir deme, şeyi okuması ve o 2007 yılındaki Apache helikopterinden işte biraz önce bütün bu konuştuğumuz meselelerde üstelik de drone'lar gibi çok uzak mesafeden de değil gözle görünür bir mesafede helikopterin üzerinden e, Reuters için çalışan e, Iraklı genelde Genç gazetecileri vurmalarının ve bunun ötesinden de büyük bir kana, kana susamışlıkla kahkahalar atarak bunu yaptıkları helikopterden açığa çıkmasının kendisini tamamen alt ettiğini söylüyor Bradley Manning. Ve üstelik de bunu yani şeye benzetmiş bir tane çok ciddi olarak yaralandığı açıkça videoda gözüken e, bir adamın durumunda giderken kendini mesela hadi kakaya kakaya da silah eline al da seni de vurayım diye kışkırtan oradan askerlerden bahsedince çok büyük bir vicdani problem yani onların hiçbir vicdani problemi olmadığını ama kendisinin olduğunu bunları da üstelik Washington Post ve New York Times gibi gazetelere götürdüğü halde. ...kendisi... Ne, ...hiç iplemediklerini... ...bunun üzerine... işte X'e gittiğini, nasıl önce gittiğini söylüyor. Evet. Sahiden de Amerikan medresinde... ...benim de takip ettiğim kadarıyla... ...Bradley Manning'in Manning tarafından... ...işler nasıl gözüküyor... ...bu hemen hiç... ...temsil edilmedi. Kimse buna böyle... ...ciddi bir şekilde eğilmedi. Bu aslında sahiden utanılacak bir şey medya açısından yani New York Times'da işte önceki hafta bahsetmiştim böyle etikçi diye bir köşe var herkes e, e, ahlaki sorularını yazıyor onlar da akıl veriyorlar. şöyle yaparsanız doğru olur böyle yaparsanız doğru olmaz falan diyor fakat e, kendilerine e, kendileriyle ilgili bir soru aslında sormak lazım yani bu Bradley Manning konusunda yaptıkları e, haber takibi e, şey yayın e, ahlaki bir e, şeye sığıyor mu, e, çerçeveye sığıyor mu diye. E, şu ilginç bir, bir soru. Yüzlerce belki Bradley Manning gibi insanın elinde bu bilgi varken e, bunların hiçbirisi e, bundan Harekete geçecek kadar rahatsız olmadıkları ya da rahatsız olsalar bile harekete geçmedikleri halde e, nedir Bradley Manning'i e, harekete geçiren bütün sonuçlarına katlanmaya, katlanmayı göze alarak e, harekete geçiren şey nedir? Ya da Bradley Manning gibi insanları e, nasıl yetiştirebiliriz? Evet, bütün mesele de bundan ibaret gibi gözüküyor. Yani çok en bütün bu haftalardır belki üzerinde konuştuğumuz şeylerin iyi bir örneği bu. Hem empatinin hem vicdan meselelerinin. Çünkü mahkemede yani bu korkunç sisteme rağmen 23 saat ayakta tutulan filan uyumadığı zamanlarda hep bir adamın gayet sakin duruşu, zekice cevap okuması, savunmasını yapması ve en önemlisi haysiyetli ve vicdanlı bir şekilde konuşuyor olması. Hepimizin içindeki en iyi duygulara hitap etti diyor Haciz. Ve işte bu yüzden hükümet ondan korkuyor zaten diyor. Amerika hala bazı kahramanları çıkarabilme, kahramanlar çıkarabilme yeteneğine sahip. Bazıları üniforma içinde ama şimdi onları kodese tıkıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ordusu da bunu e, otorite itaatsizlik ve düşmanlı işbirliği olarak nitelendiriyor. Evet e, otorite itaatsizlik olduğu kesin tam da o yüzden e, aslında sahilen büyük bir evet. tehdit. Çünkü askerlik yararsı içinde insanlar kendi vicdanlarıyla hareket etmeye başlarlarsa o sistemin çözülüşü demektir. Dolayısıyla bütün güçleriyle sahiden yani e, sonuçta Amerikan ordusu çok çok çok güçlü bir kurum. Arkasına devleti de almış vaziyette ve bu tek bir e, kişiyi bir bireyi e, 25 etmek için, bir yok bir etmek dilim. için dili. E, sahiden e, yıllardır. Yani şeyde tabii unutmamak lazım. Adam yıllardır izole bir şekilde e, hücrede aldı ne olacağı Yani bir mahkemeye çıkartılıp çıkartılmayacağından bile büyük ihtimalle emin değildi. E, mahkemeye çıkartılıp idam da edilebilir. İşte bir kazaya da kurban gidebilir eminim. E, bu tür belirsizlikleri yaşaması için e, gereken her şeyi de e, yapmışlardır. Buna rağmen e, böyle ayakta kalabilmiş olması sahiden öyle. E, çok e, etkileyici. Yani ben de bir eğitmen olarak e, mesela önem verdiğim ve en çok yapmayı istediğim şeylerden bir tanesi anlattığım işte ne bileyim 3-5 olguyu, bilgiyi tabii ki öğrencilerim öğrensin istiyorum. Fakat e, kendi başlarına düşünüp e, bağımsız bir şekilde gerekirse e, ayağa kalkabilecek insanlar olarak yetişmesi Bence eğitimin yapması gereken en önemli şeylerden bir Evet, evet. sürede bitmek üzere ama Aslında Can bir şey söyleyeyim. Evet, sormak istediğim soruyu belki önümüzdeki haftalara saklayabiliriz ama bundan önceki programlarda ufak ufak da olsa e, ipuçlarını verdiğimiz ya da daha doğrusu anlat, anlatacağımızı söylediğimiz Migrum deneyi üzerinden yani 1963'te. Anormal ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan daha sonra da Otorite İhtiyat Deneysel Bir Bakış adlı kitap içerisinde derinlemesine incelenen e, Migram, Stanley Miglum'un e, teorisi üzerinden kuran deney üzerinden Bradley Manning'i nasıl görebiliriz? Çünkü tam tersi bir durum da olabilir, e, tam tersi bir okuma da gerçekleşebilir, e, bir diğer taraftan da diğer konularla da bağlam içerisinde tutabiliriz şu anda galiba Bradley Manning'in durumunu. Galiba bu ee, da evet. bir sonraki haftaki programımızda kalabilecek ee, gibi duruyor bu sorumda. E, e, e, tamam. Aynen Hı. öyle. Bence de Milgram deneyi tam bu Bradley Manning konusuyla da e, alakalı. E, hem deneyi anlatıyoruz hem de Bradley Manning meselesini e, yeniden ziyaret etmiş oluruz gelecek hafta. Milgram Bey be. çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.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 Evet, Açık Gazete programı da bu şekilde sona eriyor Her zaman olduğu gibi Bitirirken bir müzik parçasıyla veda etmek istiyoruz size John Adam Belushi'nin ölüm yıl dönümü 33 yaşında Aslında çok derece erken ölmüş Amerikalı komedyen, aktör ve müzisyen Kendisi Annemut Asıllı Ve Jim Belushi'nin de kardeşi Onların e, ünlü filmi The Blues Brothers'dan bir parçayla ona da bir günaydın demiş olacağız. Minnie the Moocher featuring Cap Calloway. Cap Calloway. Yani bu şarkının ilk aslında bestecisi filmde tekrar bunu söylüyor. Minnie the Moocher. Hepinize Günaydın. Günaydın. <Gülüyor>